İyi akşamlar. Zon Basket Podcast'a hoş geldiniz. Bu akşam ben, Eto, Doktor Taylor ve Kemerlerden bir aradayız. Ee, önce Euroleague konuşacağız. Euroleague'de Efes'den başlayalım. Ee, teknik sebeplerle yayınlayamadığımız programda Efes'in laborayla karşısında biraz zorlanacağını tahmin etmiştik. Efes önce laborayla kaybetti. Ee, şimdi bu hafta da Malaga'ya kaybetti. Doktor senle başlayalım, nefeste nasıl görünüyor vaziyetler, nereye doğru gidiyor? Abi şimdi fiksiyon açısından bakarsak hani geçen hafta da konuşmuş, Efes'in durumu biraz. E beş maçları kaldı, bir deplasman, iki bu de deplasmanlar da Olympiakos, ÇSK ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. E i̇çeride gibi Milano'da gizli maçları var. Yani şimdilik 6-8 kapatacaklar gibi görünüyor ama, e Toksik için yeterli mi? Yani. Ben çıkabildiklerini düşünmüyorum şu anda. Geçen sene Fenerbahçe'ye yetmemişti 6-8. Yani Labaro'ya avantajı var. Üç maçları içeride. Dışarıda bir nicli maçları var falan. E, Labaro şu an bir adım önde gibi görünüyor işte. Eren sen ne diyorsun? Yani, geçen hafta da zaten aynı şeyi söylemiştim. Abi senin de söylediğin gibi teknik sebeplerden ötürü yayınlayamadık ama Efe'si en çok zorlayacak takımın Labaro'ya olacağını söyledik yanıltmadı da bizi. Oradan biraz ikisi arasındaki şu ilişkiyi de tekrar ben dile getirmek istiyorum. Örtel'in Efes'e geldikten sonraki Efes'in durumu ve e, laboralinin büründüğü yeni kimlik aslında onlara hani eskiden de tanıdık olduğumuz kimlik. Daha çok işte dış şut kullanan daha yani biraz daha düzenli gözüken bir te, laboral. Ve gerçekten hani e, iyi bir hava yakaladılar. Efes'in Efes de özellikle e, internette de geçen okudum. E, top 16'da Tap 16 kısmından sonra savunmasındaki fark yaklaşık 8 sayı falan da hani tabii istatistiksel. Daha yüksek 11 bir sayı. İşte değil. Evet. 11 Öyle sayı. 69.60 normal sezon ortalaması. Eee Tap 16 ortalaması 80.1 şeyler yani. Yani bu da. hani istatistiğe çok takılmamak gerekir belki ama gerçekten büyük bir fark ve bunu geçen haftaki yayında da biz söylemiştik aynen birebir. Bu şekilde Örter geldikten sonra Efes'in savunmasında gerçekten bir fark yarattı yani negatif anlamda. Bunu hani gözlemlemek için çok bilgili olmaya gerek yok. Örtel birebir de çok hani e, savunmacısı hücum karşısındaki hücumcunun karşısında iyi durabilen bir oyuncu değil. Ve Efes'in de çok kolay geçilmeyen bir takım kimliğinden bu şekilde biraz defos olan bir takıma evrilmesi hani onlar adına bir sıkıntı oldu. Bu Laborelle yaradı. Bu örtelik ütlemek için söylemiyorum. Hücum silahlarını hepimiz görüyoruz. Bizim maçta da. Fenerbahçe maçında da gösterdi. Ama ikisindeki değişen bu kimlik Laborelle daha çok yaramış gibi gözüküyor. Ben Laborelle'i daha şanslı görüyorum. Şu an fikstür zaten nefese göre çok çok iyi. Ben de Sertan'la aynı fikirdeyim yani. Kemal, sen ne diyorsun? Yine yayınlamadığımız programa gideneceğiz ama iş herhalde her son maça kalacak gibi. Yani Anadolu Efes'in kaderinde biraz Fenerbahçe ülke çizecek gibi duruyor. Tabii ben bu Örter'le ilgili arkadaşlarımın söylediğine katılıyorum. Zaten hani bu konu bir konu. Ama bir de şu var, yani o bir etken. İkinci etken bizim geçen sene, Obrudum işte başladığımız sezonu hatırlarsak, hani müthiş başladık bir evet. altıya kadar mükemmel gittik. Ondan sonra biraz yavaş yavaş yavaş yavaş düşüş başladı. Ya ben de Anadolu Efes'in sezonu bence Türkiye Kupası ile bitti. Yani o gaz gitti. Ya şu var, biraz hafiften evet o konuya değinmek lazım. Biz de geçen sene aynı şeyi yaşadık. Yani bir o sezon başındaki gaz taraftara da çok yanlış etki yapabiliyor. Bizim taraftarımızdan da şöyle bir tepki aldık dönem dönem. İşte işte Ivkovic Geldi ilk senesinde oluşturduğu takıma bak işte Obradovic'in geçen seneki takımına bak falan çok çabuk unutuyoruz. Yani Fenerbahçe geçen sene ilk kısımda gerçekten çok iyi basketbol oynuyordu ya da göze iyi gelen. Ama bu defalar işte top da artık hani bütün takımlar bunu daha iyi görüp daha çok üstüne gittiği için daha çok hata gösteren bir platform ve Efes'in hali ortada. Yani bunu sadece Örtel'e de bağlamamak lazım haklısın. Bir de şu ben var. De hani geçen sene Fenerbahçe sakatlıkla yaşamıştı. Vidmar'ın, evet. Kenan'ın sakatlıkları falan araya girmişti. Bir de hani Serkan'ın da çok sevdiği bir söz var. Bu aralar Twitter'da meşhur bir söz. Onu hatırlatayım ben. Hani için 2 yılda yapamadığını Yokuviç 6 ayda yaptı ama. Yani böyle işte dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Yani ya bir, bir de durum yani... var abi. Resul'ünki çok Kemal' adam. Yani kadro yapısına baktığımızda ama hani Efes senin... Ya bir savunma takımı değil bak. En başına bir kemer savunucuları yok. Tabi onun lazım dışında. Ya şimdi bir yer savunma defolur ortada. Kristic'in ortada sarik takılmıyor bile bazı zamanlar. Bir ve e, e, şimdi bize Fes ne zaman gibi savunma takımı dedik? Yani ilk yurukluk tur aşamasında. Yani abi şimdi oynadığımız takımlar. Sassaril oynadık. Zarbilis oynadık. İşte Sassaril'in durumu ortada. Zarbilis'in toplama durumu ortada. Şimdi i̇şte bir real defrasmanla gittim 90'e geldim. Ya biraz fazla gaz verildi Efes. Efes e Nijni maçında da çok gerildiler. Ya aslında... aslında planları, yani iki e, yani, koyu temel bir savunma planı yok Efeste. Yani tek bir plan üzerinden gidiyorlar. İşte tuttur. Doğru tut, beşle. Yani, Doğru yani, beş yani, oldu. İşte, zaman, işte evet. dış adamların, pastaların kapatmaya çalışıyordur budur. İşte bu işte, Rothes gibi bir adam e, bu savunmaya zaman değil yiyor tabii. Aynen e, tabi bir de şu da var hani o pek Euroleague'le belki bağlantılı değil ama hani ligde de Efesun'un sıkıntısını çekecek Draper'ın lisansını iptal et. Evet o da var. Yani, yani, o, o, o çok büyük bir hata. Yani Milko Bielitsa'nınkini iptal etmek dururken. Ama yine de hani biz şey yapmayalım hani böyle acımasız davranıyormuş gibi olmasın. Hani biz zaten İvkovic'i falan tartışan adamlar değiliz. Yok zaten <gülüyor> Yani, yani. ölü bir takım. Bence yine bunu da konuşmuştuk. Ölü bir takım aldı bence. Çıtasıyla şey bir takım abi. Yani, yani Efes'in şu kadrosunun çıtası belli. Aynen öyle. Bir yani üst kademe çıkamadı yani bu takım. konusunda da, yani Okan, abi hücum silahları yok. Yok abi. İşte yani Biyelisa üzerinden çok set göndürüyor. Mecbur abi. Kimden oynayacaksın? Evet, Efes o skoral eksikliğini çekiyor. Ki işte dört numaralar çok değerlidir. Özellikle sistemde. Işte Olimpiyatos'ta printelisi, ölü printelisi, diriltti. Geçmiş zaman da CSK'dayken smoothies üzerinden çok falan. Filan. Ama işte abi e, güvendiğin dört numara ya da opsiyonel dört numara Sarıç olunca buraya kadar. Kal. Bir sene sonra bir gidecek adamı takım emanet edersen belli noktadan sonra İşte Sarıç mesela kupadaki Fenerbahçe maçındaki o performansını biraz daha düzenli devam ettirebilseydi yine çok farklı şeyler konuşurduk Sarıç hakkında ama Sarıç da benim beklentimin biraz altında kaldı. O da özel bir konu. O bence sahip olduğu Hırvat pasaportuyla alakalı Sarıç'in yani. <gülüyor> Sarıç aynı özelliklerle Sırp veya işte ne bileyim Sloven pasaportuna sahip olsaydı ihtimalen çok daha başka olurdu. Olabilir evet, i̇şte olur. Bir de biz şeye alışmışız şimdi. Nemanya birileri alışmışız. O çıtayı o kadar yükseltti ki Abi 20 milyon euroluk bir bütçeyle yola çıkıp dört numarayı Sarıç almak... Efes yani ne bileyim bir TOFAŞ değil abi, ne bileyim bir Gaziantep Belediye değil. Yani Oyuncu yetiştirme yeri değil Efes'de. Yani hedefleri fayın son olan bir takım. Sarıç'ın mantığı nedir ben hala yani 6 ayda bunu sorguluyorum. Yani illa ki iyi kötü bir katkı verirdi. Abi elinde bütçe varken neden Sarıç? Ya adam bir sene sonra çekecek gidecek yani. Ya o, o açıdan bakılınca öyle ama belki de bu sene bir şeyler başarabileceklerine inanmışlardır. Ya normal bana iyi kötü ne düşen ama ya da ne bileyim abi B listeye tutacağına sağlam uçtu. A listede yani, yani sao match'sna düşünüyorsun sen. E B listene ortada. Tabii bir Sağlanalı Sağlanalı çok kötü sağlam yani, da tercih ederim ben. Hayır, halen daha da tercih ederim yani. Hiç bir Hani işte Galatasaray geldi takım düşüşü bu değil abi. bu takımın çıtası belli. Bir noktaya kadar getirirsin ama yani eee geçersen ilk tur gruplarında Fenerbahçe'den fırtına ara eşitledik işte 26 sayı CSK yatırdık falan filan ama bir müddet sonra artık takımlar da seni çözüyor. Hani bu takım ne oynar, ne yapar, nasıl önlemler alır. Bir müddet sonra çözülüyorsun. Efes-Biysen e, bu kadro yapısı ihtimali bir B planı yok. yani. Ama Örtel bence cidden iki takımın da kimyasını değiştirdi. Ya Eren ben Örtel gelmese Efes'in daha kötü olacağını ya düşünüyorum. Ya yo yo olabilir. Bir şey. Hücum açısından zaten bu kadar kısıtlı bir kadroya çok iyi geldi. Bir şey demiyorum ama. Hani de biraz kaderini değiştirir Örtel topu eline isteyen bir adam, Öyle hani oyuna az etkisi olan bir oyuncu değil yani. Bir taşları evet. değiştiriyor. Yan parçaları iyicene yanlaştırıyor aslında. Eren'e o noktada katılıyorum, hani topu o kadar çok elinde tutuyor ki... Hani bizim getlak 10 saniye topu tuttuğu zaman, eyvah, birebir oynuyor'a geliyor hiç. Yani Örtel, 14 saniye neredeyse kullanıyor. Bu Örtel, yani... Abi final pas'a çok odaklanıyor, hani Efes'te spacing biraz önemli. Tour gruplarında da bunu çok yapıyorlar. Yani ekstra, ekstra paslar, şunlar bunlar. Evet, Burak da için. biraz onu tıkıyor. Devamlı final pas, yani asist üzerine oynamaya çalışıyor. Yani bitirici de da... bitirici de çok iyi olmayınca. Aynen abi, aynen. Bu müddet sana dediğim gibi, önlemler de artıyor. Yani biraz asist odaklı oynayacak. Abi bir de hani biz geçen seneden de tecrübe tecrübeliyiz, top 16 çok daha farklı. Yani, ilk göre. yani tabii, hatta bundan sonrası da bir daha ödeye geçecek bakalım. Şimdi ben şöyle toparlayayım. İzninizle. Efes'in problemleri ben biraz şöyle görüyorum. Bir kere işte Cedi, Furkan e, bu iki oyuncudan yani şu anda da halen daha işte toplamda bir 20-25 dakika lokasyonunda süre alıyorlar ama bence bu iki oyuncuda bir kere bu hani NBA'yi takip edenler daha iyi bilir. Bu çaylak duvarına bir kere bir çarptılar yani. O top 16 seviyesine geçince e, normal sezondaki o rahatlık pek kalmadı yani. Hem biraz daha göz önüne geldiler. Ee, biraz daha fiziken oyun sertleşti. Onlar düştüler. Ee, Örtel'in gelişiyle en fazla dakika Doğuş'tan gitti. Doğuş son Malaga maçında 6.5 dakika oynamış. Yani e, 93 sayı yediğiniz bir maçta en iyi savunma yapan kısanız 6 dakika 6.5 dakika oynuyorsa e, burada bir sıkıntı var demektir. Yani bir şekilde o rol dağılımını iyi yapamıyorsunuz demektir. Eee aslında Efes'in elinde şu anda Perperoğlu gibi çok kıymetli bir parça var. Yani kullanabildikleri takdirde. Ama e, hani Örtel işte birebiri iyi, pick and roll iyi ama normal set oyununda yani Örtel geldiğinden bu yana ben Perperoğlu'nun pek fazla da bir aksiyonunu göremedim. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama. Yani Örtel'in gelişiyle oyun düzenindeki o değişim birkaç parçayı birden olumsuz anlamda etkiledi. Evet. Zincirleme trafik kazası. Zincirleme trafik kazası. Yani Ondan bahsediyordum ben de. Yani çünkü Perparoğlu gibi bir adamın 20 dakika oynayıp işte 2 sayıyla çıkması toplam sadece 3 top kullanması vesaire vesaire yani bunlar biraz şey bunlar biraz planlamadaki yanlışlar ki Örtel 13 top kullanmış son maçta. Şimdi istatistikler önümde. Ee, Örtel'in 13 top kullan Yani Örtel'in yani evet 23 sayı attı ama ya Örtel 17 atsın, Perperoğlu 10 atsın, anlatabiliyor muyum? Yani daha fazla oyuncu oyunun içinde olsun ki o şekilde bir başarı olsun. Yani bugün Efes'in yapısında Cedi Osman 15 dakikada 6 top kullanıp Perpereoğlu 20 dakikada 3 top kullanıyorsa burada bayağı bir sıkıntı bir vardır sıkıntılar. yani. Burada bayağı, bayağı büyük. büyük bir sıkıntı vardır evet. yani. Bu da şunu soracağım, tamam eyvallah, hani ilk o sistem kod ediyoruz. Hani... Altı, temel 6, çalışıyor 6, 6, 6, 7, 6, Abi kim kalır herkes ya? ya da YPK'u hangi tutar? Yani şimdi bu sene 11-12 milyon euro bir para harcetti. Sarış ben gideceğim derse gidiyor abi. Bir yeri sayı tutcam, hiç tutulacak. Yanıyor. Örtel kalacak. Abi örtel dışında bir temel yok. Chris yani, bir yaş daha yaşlanacak. Lazme, yani, Lazme bir... kalır ihtimalen. Draper'ı tutarlar belki. Abi 12 milyon harcıyorsun 3 adamın var. Draper'ı Las... tutmazlar. Abi dur de bir rol oyuncusu abi yani. Aynen öyle. yani gerek yok o yatırım. Tamam, bir sistem yarattı. İlkoç iki yıllara geldi buraya, bir sonraki koştu bırakacak falan deniliyor. Abi ne bırakacaksın ki? Sene, gelecek seneye mirası ne olur? Hani Celi bir kademe daha yükseldi diyelim. İşte Furkan'ın oynattı biraz da gelişti de abi sen hani Final Four hedefliyorsan bu sene belli bir temel atarsın. Gelecek Ne? Hot bir on hold e oldu anlamadım e niye oldu olduğunu. Bilmiyorum çaldı. Evet telefon çaldı benim o yüzden olmuş oldu. Her telefon çaldı. Evet, tamam. Ee, doktor kaldığın yerden devam et. Bunu kayıttı düzelt. Bir koca geçiriyordum adam kayıttı düzeltecek. <gülüyor> <gülüyor> ben abi şimdi 12-13 gün yolup bir yatırdım var. Ya. E, şimdi gelecek seneye bu seneden temel olarak ne götüreceksin? Hani geri bir kademe daha yükseldi Furkan yükseldi falan falan diyebilirsin de. Abi bu yeterli mi Final 4 Değil. Yani yabancı olarak hani elinde tutabiliyorsunuz 3 adam var. Yani Ev lazım ya, Hualtler. Bir de perpero oldu. E bu yatırım niye yaptın o zaman? Yani 12 12.000.000 Euro'yu niye yaptın? E biraz da bunu tartışmak lazım abi. Sene yine Efes'in 4-5 tane transfer ihtiyacı var en az. Efes'in 4-5 tane iyi transferi ihtiyacı var bu yani. Efes yani. 4 5ten tane çoğunu da yapar ama. En 2 senesi kaldı. Yani bu sene bence gelecek sene, yani gelecek için Verimli bir sene olmadı Efes'in. Yani olmayacağı da benziyor. E seneye yine bir transfer verelim. Yine market olacaklar, Alabilecekleri oyuncular belli. Yani yazılıp çizilen yani Dubleyemiş gidecek deniliyor, komik gidecek deniliyor. Hani ekleyebileceğin adamlar da sınırlı. Yani millet biraz başka düşünüyor. Ya da biraz örgüyü seviyor Efes'e karşı Valla işte e, yani sene sonuna doğru Beo Basket ile Efes arasında ciddi bir toplantı olur. Öyle görünüyor. Yani bayağı bir e, ticaret olur o arada. Öyle görünüyor. O Olsun biraz hak edersin. Toku çıktı yani. Eee Mişko'yla Birkomçi ortaklığının hiç konuşulmasa da raftu doku üzerinden kataloğu içine çok vuruluyor ama. Ve yani ben geçen şöyle bir şey düşündüm kendi kendime bir Euro Lig yerine bir Mişko Lig kurulsa işte Valencia, Efes, Megalex, Vizura falan. Böyle bir 7-8 takımdan hakikaten bu Mişko'nun oyuncuları ağırlıklı bir lig oluşturulabilir yani. Şu an o kadar adamı sirkülasyonda yani. Kendi yazdığı istatistik sanırım şu anda Euro Lig'deki oyuncuların %40 oyuncuların %40'ı e, Beo Basket. Yok. Beo Basket oyuncusu falan da almaya çalışıyor diyorlar. En son işte e, Kulüke aldı. Tur oradan ki orada gelecekse de muhtemelen büyük bir takım yapacak. Abi yani. Gerçi Efes için bunu da çok sorgulamamak lazım hani, e, İlk iyi önce transferi yapan Özerun 7-8 yıllık bilanço ortada Peki tarz, yani şöyle bir şey var Şunu da düşünmek lazım Efes bu sene oyuncular açısından da Pazarda çok fazla tercih edilecek Bir takım değildi bence Hani Obrodoviç'in Fenerbahçe'si var İşte ne bileyim öbür tarafta Barcelona'sı var, Real Madrid'i var Hani Efes'in istediği Uzunlar falan da hep gitti bir yerlere Yani şöyle söyleyeceğim Efes'in pazardan alabileceği ve almadığı hangi parça var? Biraz da öyle düşünmek lazım. Bir alttan gelen de şimdi bir bayan mıdır da? Ya mesela hani o tarz Avrupa pazarı gerçekten çok dedim. karışık. Yaz da pazar şey olacak. Aynen öyle. Olacak. Yani Efes'e de hani biraz da o açıdan bakmak lazım tam Yükwic'in Efes'i. Hani belki tercih edilebilir ama. Ya oyun... onun bizim Türkiye'de tercih ben. eder ya Eren. Yani bizim Twitter'ın kahramanıdır o işler yoksa gerçek dünyada öyle bir şey yok yani senin dediğin gibi yani biraz o kısımdan da başmak lazım diye düşünüyorum ben hani efesinde Artık sene başı altı koyacak bayağı uğraştı hani ee... pazarını almadık demek ki yanlış yaptın anlıyorsun dedim hani biraz önce verdim önemi ee Savan avuçı kitabı evet evet o, o konuda katılıyorum sana Sarp, Sava niye gönderdik ki almak size gerçekten bütçesinde evet. sınırı yok yani yapılan yatırımlarda verdiği indirim olarak dönüyor. Yalnız Bielisa'yı herhalde e, İvkoviç istedi çünkü hani o gelmeden önce yardımcısı Efes'in başındayken yarım dönem mi? Yarım dönemde herhalde. O dönem alındı Bielisa yanlış hatırlamıyorsam. Değil doğru mi? doğru. O zaman yani geçen sezon Aynen, hani geldi. Bence İvkoviç öbür sene için bunu isteyerek, düşünerek yaptırdı diye düşünüyorum. E tabi aslında senin dediğin şurada bak ince noktaya da değindi. Hani Efes bu yaz yapma planlaması ya da Evet, yapımında. evet aynen o da var. Ev elinden yardımcısını gönderdi yaptı. Ben hani herkes diyor ya 2 ayda kuruldu. 2 ayda kurulan yok. Doğru o da var. Evet bak. Var, bayağı var. uğraştılar yani. Hani Bahçe de öyle hani Bogdanovic Ocak ayında aldılar. Evet biliyor işte. Cemal ile de konuşmuşlar zaten. Aynen sahiden. öyle. Satırıp evet. aldılar yani. Şimdi çok dağılmadan e, Efes'i toparlamış olalım böylece e, ama Efes'in işini zor olduğu konusunda herhalde hepimiz fikiriz. E, bakalım nasıl olacak ne olacak ama Efes'in artık biraz yani bir büyük maç kazanması gerekiyor öyle görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin yaptığının bir benzerini yapması gerekiyor ya CSK deplasmanda ya Olimpiyakos deplasmanda ama şu anki istatistikler pek Efes'ten yana görünmüyor yedikleri sayı itibariyle. E, bakalım nasıl olacak. Şimdi Galatasaray bu hafta itibariyle top 8 şansını tamamen yitirdi ama herhalde onların top 8'den daha büyük dertleri var şu anda. Arroyo gitti. Uzun zamandır takımın yükünü en çok çeken adamdı. Hani hiç kimsenin parası ödenmiyorken parası düzenli ödenen adamdı. Son 2-3 çeki takılınca apar topar bugün okuduğum kadarıyla da Porto Rico'ya dönmüş. Kariyerini orada sonlandıracakmış David Pick'in yazdığına göre. Ee, şimdi Galatasaray hani bence geçen seneki çıkmadıkları 7. maçtan itibaren başlayan bir çöküş sürecine girdi. Ee, ne olur ne biter bilemiyorum. Nasıl olur? Yani Ergin Ataman ne yapar? Benim şahsi düşüncem hani Galatasaray'ın artık bu sezonu hakikaten kapattığı. Yani birazdan Türkiye Ligi'ni konuşurken rakamlara bakacağız. Orada da play-off şansı e, zorda veya böyle çok alt bir ee, sıralamadan playoff'a girme gibi bir durumları var. Ee, işleri biraz zor görünüyor ama e, herhalde Ergin Ataman Galatasaray beraberliği de yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Belki son bir bardağa taşıran damla gerekiyor bunun için. Ama e, yani ne olur Galatasaray toparlanabilir mi sizce? Kemal senden başlayalım bu defa. Ergin Ataman'dan Ergin Ataman diye bahsediyoruz. Onu söyleyeyim başta. Ben Ergin abiyi severiz biz ya. Bu basit büyük <gülüyor> emekleri olmuştu Şimdi Serkan Efes'i konuşurken tak tak dedi ki işte 10-12 milyon euro harcandı falan. İşte Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman da tak tak rakamları vereceğiz. Ya ben Galatasaray'ın ne harcadığını bilmiyorum. Sorunu Sponsorun ne verdiğini bilmiyoruz. Ya bir sponsor var ama bu sponsor ne veriyor? Galatasaray ne harcıyor? Yani 50 tane oyuncu gitti geldi. Ya böyle çarpık bir yapı ama hani biz bunu aramızda da konuşuyoruz ya da yazılarımızda da yani bu kadar çarpık yapıdan. Başarı çıkmaz. Yani o işte yedinci maça çıkmadılar. İşte asaletli duruştur falan. Yani hikaye bunu. Kendi yani taraftarları da, Saduylu taraftarları da, Saduylu Galatasaray taraftarları da bunun hikaye olduğunu biliyorlar. Yani bu işe böyle bakmak lazım. Ben dramatik buluyorum ya. Hakikaten dramatik. Yani bir büyük kulübün şu duruma gelmesi bence bir dram. Doktor. Ya abi hani başarı mevzusu konusunda pek bir şey diyemeyeceğim, hani sen de şey söyledim, sezonu kapattılar da. Ee, ya ben şöyle bir şey düşünüyorum, Galatasaray'a, Ergin Ataman'ın da bir fırsat var, şöyle bir fırsat var. Gerçek kullanmıyor da. Abi sezon bitti, 6 kişilik rotasyonla oynayacağına. Abi gençlere biraz süre var ya. ya. Bir temel olmuştur en azından, Ya bir, bir çekirdek oluşsun orada. Hani, gelecek sene kimlerle devam edecek, yani, sen devam etmesen bile takıma bir miras bırak en azından. Ee, yani Elgin Atom'un biraz gurur mevzusu yapıyor sanki bunu. Ki e, başarıda da çok düşürüyoruz hocam, hepimiz biliyoruz. Kaas'ın şu an maçlardan ziyade geleceklerini düşünmesi lazım. Ee, Kemal söyledi, yani sponsordan 2 milyon civarı bir para geliyor. İşte bu parayı futbol takımına aktarıyorlar, oyunculara para verilmiyor. İşte arıyor, biraz alıyor, diğerleri arıyor aldı diyorsan, araya para vermiyorlar. Yani Diğerlerine de vermiyoruz diye isyan çıkmasında, bir arıyor çekip gidiyor falan. Yani o hiç de çirkinleşti. Pek konuşulacak yanı da kalmadı da. Ee, yani Gazze'ye şöyle bir fırsat var? Hani Nikolodur, e, şu dur yani ellerinde bir en azından birkaç genç yetenek var. Seneye için onu hazırlayabilirler En azından bir temel bırakabiliriz. Al, o şekilde çekiyorlar. Eray sen ne diyorsun? Ya ben Galatasaray hakkında söyleyeceğim şey sabit. Galatasaray'ın e, hep bahsettiğimiz bu basketbol o, şey, haberlerinin çok fazla herkese yayılmasından mütevellit. Hani biz de duyduk bir şeyler. E, Galatasaray'ın zaten herkes biliyor bunu. Bir buçuk senedir çok ciddi sorunları var. E, ve burada yapılan aroyoya ve diğer oyunculara yapılan şeyin, hani onların arasındaki o tutum farkının çok yanlış olduğunu söylemiştik yine yayınlanmayan yayında. Ve e, bunun getirisi bir şekilde bir yerde patlayacaktı. Galatasaray hani e, kulüp tarihinde ve kulüp kültürüyle aldığı o hani kritik maçları kazanma karakteri diyelim. Onunla bence bir senedir ayakta durdu. Her kazanması gereken maçı kazandı. E, hepsinde de bir şekilde çıktı ve kriz örtüldü örtüldü örtüldü en sonunda patladı. Galatasaray'ın hani şu noktadan sonra işte gelecek planı falan yaptığını da zannetmiyorum ben. Ergin Ataman gidecek en önemli oyuncuları gitti ve ellerinde kalanlar da büyük ihtimal gidecektir hani Galatasaray'ın ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bu sene açısından da zaten Euroleague'de bir şey kalmadı Ligi senin de dediğin gibi ileride konuşuruz ben Galatasaray'ın hani yönetimini oturup ee, biz ne yaptık hani demesi lazım artık buradan nasıl çıkarız diyecek halleri yok bence hani cidden kötü bir noktada var en azından hani ne yaptık desinler belki diğer branşlar için yardımcı olur öyle söyleyeyim. ben bu basketbol branşından artık o kadar Galatasaray için umutsuzum yani bir şey kapatabilirler zannettim. de yani hem kadın basketbolu hem erkek basketbolu yani, hani, gerçi bu kadar büyük bir kulüp için bu taraftar tepkisinden falan çekineceklerdir ama yani hani gelinen noktanın zaten başka bir yere çıkması imkansızdı işte bir iki kişiyi kayır diğerlerine e, es geç. hani onları basit bir, ne bileyim işte diğer taraf beyaz yakalılar, öbür taraf hani çalışan gibi bir şey oldu yani. Böyle bir şirket profili gibi bir şey oldu yani. Bu böyle yürümezdi tabii ki de. Ben ya, şaşırtılacak da, bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani, yani bir mali kriz var da şimdi da yapmak lazım. Şimdi Galatasaray yönetiminin belli bir ülkesi var sene başı. İlla ki vardı hani plan program dahilinde ya yani işte bu kadar bütçe şey bu kadar ödeme yapacağız ya, denilmiştir de. Ya bu kadar transferi yani yönetim mi yaptı, Ergin Ataman mı yaptırdı? Ya Ergin Ataman yaptırsa evet, bir de yönetimin bir plan olması gerekmiyor mu yani? Sonuç olarak hani biz ya evet, bunu yaparsak kötü bir noktaya gidiyoruz demeye gerekmiyor, gerekmiyor mu? Bahsettiğim gibi taraflardan. Ergin Ataman dese ki, ya abi benim sizin transferler yapılmadı ki Beşiktaş yaptı bunu ayrılırken. Yani, bütçe vermediler, şunu yapmadılar, bunu yapmadılar, ayrılıyor dedi. Arkasını enkaz bırak. Ki Beşiktaş hala koparlamıyor. Yani. Ya aynı şekilde burada da. Ki burada da yaptı biraz Serkan. Hani şey transfer döneminde işte hani sakatımız var. Eurolig'de devam etmek istiyorsak hani birilerinin yerine almamız lazım falan. Yönetimlik konuşması Ergin Ataman geliyor aynı gün canlı yayına çıkmış. Aynen öyle. Yani işte bu ne yapmak lazım? Yani gazları bu hale getiren yönetim mi? Ergin Ataman. Hani illaki ben yani şunu aklım al. Daha Ergin Ataman'la sene başı toplantısı abi işte bizim bütçem, bütçemiz bu kadar. ...şu kadar adam alabiliriz, sen buna... Der, ...demişlerdir diye düşünüyorum. Serkan tamam. bence... ...o senin dediğin... ...sözünü kestim de... ...Ergin Ataman hırslı kişinin zaten biliyoruz... ...biraz da Ivkovic'in gelişi iyice kimyasını bozdu. Ergin Ataman. Abi işte o... <gülüyor> yani, ...Obradovic-Ivkovic işine dönecek yani... ...bu konuşulan bir şeydi hani bu... gurur kırıcı bir şey değil sonuçta... ...Obradovic-Ivkovic... ...Avurpa basketbolunun en önde gelen koçlarından ikisi. Ergin Ataman geri kalmak istemedi yani... Sana destek vermek açısından söyledim, yani bu hırsı kişiliğini de biliyoruz. Gerçekten, er, bu karar ekledir yani Ergin Ataman'ın kariyerinde. Yani arkanda bir enkaz bırakıyorsun, 8-9 oyuncunun 6-7 adet parası ödenmiyor. İşte ödensin diye, Araya, araya para ödensin diye yönetimle konuşuyorsun, şudur, bu, takım ayakları yapar. Yani bu çok ayıp bir şey abi. Ki ya aynı durum işte, yani. Ya, Okan'la hani, Sito çok seviyor. sene başı 300 bin dolar bulamadı diye ACB alınmayacak, Bilbo. Ya işte ne bileyim, e, Murdu'yla Raúl Lopez'la gittiler aldı bu suçları, yani 50-60 bin dolar adam oynatarak ACB'de gördün mü sıradalar abi? Çok da güzel bir basketbol oynuyorlar Ki senin taraflarda isteğin ya, bil bu adam daha büyük bir camiasın. Nereye gitsem bir taraftan sokalım var, en azından bir sistem varak. E seni ergin atamanında olmayacağını herkes biliyor. E ne olur abi, Galatasaray'da geriye ne kalıyor? Kim kalır abi seni Galatasaray'da? İşte Efes için konuştuğumuz en yani gelecek sene transfer yapmaları lazım, 4-5 sene. Galatasaray'ın 12 sene daha ihtiyacı var sene. E nasıl yapacaklar abi? Yani TBL'nin marka değeri de zararlı bir şey. Yani en taraftar olan takımlar Efes, Galatasaray, Beşiktaş. İşte hani ki şey de var Serkan, Efes'e koymaz da yani. Verir parılısını yapar. Galatasaray seneye yeni bir Beşiktaş olur ya ben... Abi daha hmm. kötüdür mü? Daha yani. da kötü. Yani. Hani Beşiktaş sene, 3-5 adam vardı. Mehmet Yağmur gönderiler bayağı kaldılar şunlar Abi adamların hepsi serbest şu anda Yani yarın bir gün Sinan dese ki abi benim paramı vermiyorsunuz Ben gidiyorum dese tutamayacaklar yani e Ne olacak şu i̇şte an Marka diyelim Zaten şu anda şu anda kalmalarının yegane sebebi e, Transfer sezonunun Bitmiş olması Aynen. yani hani Biraz daha sezonun ilk yarısında olsa bu yani Normal sezon döneminde olsa Taponatı da değildi İlk yani Avrupa'dan da kontrat bulabilirler ya yani eten, o ya, bu takımda bir lazım. şekilde yani. Ya işte partizanı 500 bin dolar bulamadı diye yorucu alma. Eyvallah hani kurum politikasıdır anlarız. E abi Galatasaray için niye bir şey yapılmıyor? Ya, ya Turgay Mağdur edilirken Euro'luk yönetimi nerede abi? Hani Demir'in e, bir adam olduğunu biliyoruz hani sesini çıkarmayabilir eyvallah. Euro'luk yönetimi niye sesini çıkarmıyor abi lan? Görgü şeylerinden dolayı olabilir ya. Abi skandaldır bu. Yani gerçekten Kemal işin artık maddi boyutunu geçti mi? Marka değeri açısından skandal ya. Euroleak'te bir takımı maça çıkartıyorsun. O takımın ucudan için serbest kalma hakkına sayıp 6 aydır para alamıyor. Ki şeyin doktorun söylediği şey çok doğru. Bunu biraz marka değeri olarak bakmak lazım. Galatasaray hakikaten birkaç senedir Euroleak'te adı olan hani işte her takıma zorluk çıkartabilecek bir Türk takımı iken çıkıp hani hatta işte en basitinden Spanolis Olympiakos'la sözleşme yenilemeden hani ciddi şekilde Galatasarayla görüşmüştü. Yani öyle bir noktadalardı artık. Belli bir söz sahibilerdi bence pazarda da. Ama hani o noktadan gelip de Aravio'yu kaybedecek, işte hatta yan parçalarını bile riske atacak noktaya nasıl geldi? Buna evet, işte kim dur demedi? Ya Ergin Ataman'ın iyi ko büyük koç, yani iyi koç eyvallah ama büyük koç değil dediğimizde kızıyorduk. Abi işte iyi koçken burada eleştiriyoruz ama işte Olimpiakos dağı aldığında elinde bir spanolisi vardı 50-60 bin dolarlık ne oynatıyordu. Cassie Valis'e 80 bin dolar oynuyordu abi. Evet. Yani adam sonuçta bütçe küçüktüler 3'te 1'ine düştü gidip bana abi işte bir yıl öncekisinde George Shildress Klayza varken gidip bana şunu bulalım alın demedi yani. Olanı oynattı ve 2 yıl, Eurobik, yıl Eurobik şampiyon olan bir takım kurdu. Hani ikinci senesi barsofas ama Sistemi falan iyi koymuş. Aynı şekilde Obradovcu 2011'de e, kalem şunun bunun gitmesine rağmen adam oturdu, şampiyon yaptı yani. Araya tutarsın abi etrafına yan parçaları koyarsın bir takım oluşturursun. Ama yok işte Efes onları aldı, Fenerbahçe bunları aldı biz rekabet için para yatırmamız lazım dersen abi böyle bir enkaz olur. Sen de oturup koştuğunu sorgulayacaksın yani. Ki yani, az, diyoruz, az uzun paralar çizdi. harcanmadı. Az para harcanmadı Galatasaray. Ee, evet abi işte. Valla sadece gelen giden adamların uçak parası yiyenler yani bunu size. Bu kadar <gülüyor> paralar gidiyor. Sırf nolansın 200 bin dolar falan tazminat verdiler deniyor. Verecekler deniyor yani. Bu adam... Verecekler tabii ya. canım. Hiçbirinin hakkını hakkını alı koyamazlar yani öyle bir şans oluyor. Ya o kadar bir hani Türk piyasası için bir zarar abi transfer piyasası. Hani adam yarın menajeri konuşacak yani Türkiye'de böyle sıkıntılar var şundur budur diye. Diğer takımlar için de zararlı bir durum yani. Aynı Tabii yani şimdi Avrupa hani şu anda şu anda elit menajerlerin saydığımız işte Lokosu'ndan tutun, işte Raskoviç'ine Raskoviç tutun, Mişko'suna yani artık kim gelirse isim aklınıza çok da önemli değil. Bir kere Galatasaray oyuncu istediği zaman birse bir buçuğa verirler en az onu söyleyeyim sana. Aha. Çünkü zaten parayı alamıyor en azından bari şey yapsın biraz daha yüksek bir şey olsun ki hani bir ikna faktörü yani, olsun İmaj diye. böyle bir şey. Öyle bir şeye öyle bir şeye öyle bir şeye açık hale geliyorsun. Ee, şimdi Ergin Ataman konusunda tabi şöyle bir durum var. Ee, bir kere bence Ergin Ataman şu anda e, tamamen bağını da koparmış durumda yani ben en son Real Madrid maçından sonraki genel ruh haline şöyle bir e, göz attım. Ben maçı izleyemedim ama hani izlememe de gerek yok yani maçta ne olduğunu anlayabilmek için. Öyle söyleyeyim. Ee, ama hani o da artık şu anda kafaca kokmuş durumda. Ee, yani Galatasaray'ın bilemiyoruz tabii yani ne yapacak nasıl olacak, nereye varacak ama yani bu koşullar altında sponsorluklarının da devam etmesi bir tehlike. Ee, zaten Euroleague lisansını alamayacaklar. Bence hani zaten lig olarak buna eee yükselemeyecekler ligdeki performanslarıyla ama onun dışında da zaten daha 3 ay önce olan işte Marko Joković olayı vesaire yani olay bir şekilde kapandı, toparlandı, örtüldü gitti ama e, yani Eurolik tarihinin en ciddi olaylarından bir tanesidir. Daha sonra imaj olarak olayları. acayip kötü yani, bir yani, sene geçirdi. Gerçekten daha kötüsü olamazdı herhalde yani. Yani hani her her her koldan şu anda bir şekilde sıkışmış durumdalar. Ne olur ne biter bilemiyoruz hani bir şekilde Galatasaray güçlü bir camia sonuçta buna bir reaksiyon verebilirler basketbolu çok iyi bilen kişiler de var içlerinde ama hani en azından bu sezon ve bence önümüzdeki sezonda bugün itibariyle kayıp durumda çünkü çoğu kontrat da ellerinde olan bu yılın sonunda bitmiyor. bir yani buçuk yıllık iki yıllık kontratlar var yani şimdi Arroyo gitti ama giderken Hani neyi iddia ederek, neyi hak iddia ederek, ne için mahkemeye gideceğini bilmiyoruz henüz. O yüzden e, biraz Galatasaray'ın önünde sıkıntılı bir süreç olacak. Şimdi Eurolig'i yavaş yavaş toparlıyorum. Bence az çok e, Eurolik gruplarda sıralamalar ortaya çıkmaya başladı. E, diğer grup, F grubu diye söyleyelim. Yani Galatasaray'ın grubu e, biraz daha karışık. Öyle söyleyelim. Çünkü orada e, Barcelona şu anda 6 galibiyette Maccabi 6 galibiyette Panathinaikos 5 galibiyette Alba Berlin 4 galibiyette e, Yani 2. sırayla e, 5. sıra arasında 2 galibiyet fark var e, Ama F grubuna geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin grubuna geldiğimiz zaman Olympiakos 8 galibiyet Fenerbahçe CSK 7'şer galibiyet Efes laboral dört galibiyet. Ee, e grubunda ikinci sıra dahil yer değiştirebilir. Yani Maccabi Barcelona arasında yer değiştirebilir. Ee, Panathinaik Costa'da Alba Berlin ufak bir rekabet içinde olacak. Ya, bir şey ee, var Usta, e, Maccabi'de üç tane direkt rastmanı var. Barcelona, Almadır, uh -huh. Alba. Ondan uh -huh. içi de işte biraz sıkıntı. Hani, Üçüncüklere de içe girebilir. E, yani Maccabi beni şaşırtıyor. Makabe beni şu anlamda şaşırtıyor yani biraz e, bugün hatta yani sabah böyle bir fırsatım oldu biraz baktım e, ya yani Kızıl Yıldız'la Makabe'yi hiçbir e, düzlemde aynı aynı seviyede göremem ama e, o kadar basit hatalar yapmışlar Kızıl Yıldız maçında yani insan gerçekten e, şaşırıyor 20-0 seri mi yapmışlar e, ya 22-0 evet. öyle bir şey olmasın yani hani kızıl gibi takımlar öyle bir seri yemek vesaire yani bana garip geliyor ee, asıl zevkli yani biraz oradan çok maç izleyemiyoruz biz televizyondan hani biraz da bu takvimin yoğunluğundan ötürü ama e, güzel maçlar oluyor yani Barcelona Panathinaikos maçı da daha doğrusu Panathinaikos Barcelona maçı da baya güzel ama işte gene Barcelona bir şekilde o kültür dediğimiz şeyle işte şu üç takım gene bir şekilde kendisini yukarıya atıyor ee, sanki Panathinaikos'ta atacak gibi yani Alba Berlin'de o son nefeste e, biraz bocalayacak gibi. E, bu tarafta da 3 takım bence kesin artık hani kesin derken yani neredeyse matematiksel olarak da kesin. Olympiakos, Fenerbahçe, CSK. Fenerbahçe bu hafta Olympiakos'u yenebilir mi emin değilim. Hani e, zor bir ortam. E, ama gene sanırım Olympiakos'un evinde aldığı son mağlubiyetlerden bir tanesi de Fenerbahçe'den de Spaya'nın Fenerbahçe'sinden Yani daima bir ışık var ee, Anadolu Efes Laboral arasında Artık bundan sonra rekabet esas gidecek 4. sıra için Zaten alt tarafta bu yılın En büyük hayal kırıklığı Armani Milano Ve top 16'un büyük hayal kırıklığı Unikaha Malaga ee, O ikisinin Artık zaten Pek de Pek de, şey, pek de bir şey yapmayı istekleri Yok ama yani Emporio Armani Milano e, bence tam olarak değerlendirilmesi gereken veya yani üzerinde düşünülmesi gereken Avrupa basketbolu açısından işte veya genel basketbol kültürü açısından bir örnek. Kimliksizlik. E, e, e, yani kimliksizlik ve hani bence biraz da bu İtalyan da e, geldiği durumunda bir özetidir. Bana öyle geliyor. Abi onlar da şu etkisi var Otan, ben şöyle Lega baskette biraz. Hani Lig rekabeti hiç yapmıyor. Yani Saçma sapan takımlarla mücadele ediyorlar. Ee, Biraz... O birinci faktör ama İtalyan basketbolunda da şöyle bir vasfı var. Geçen sene işte bu Hackett üzerinden çok konuşuluyordu Fenerbahçe ülkeler zamanında. Ve Obradovic bayağı bir eleştirilmişti. Yani ben İtalyan ligini takip etmiyorum demişti. <gülüyor> Şimdi Obradovic yani... Ee, bir şeyden zevk almadığı için onu izlemek veya izlememek e, tercihinde bulunacak birisi değil basketbol anlamında. O farklı bir şeye bakıyor. O sahada oynanan oyuna bakıyor. Şimdi İtalyan ligi maçlarını böyle biraz izlerseniz İtalya'da basketbol yani büyük oranda bire bire dayanıyor. Yani İtalya'da işte bir anladığımız anlamda bir pick and roll işte bir e, ne bileyim bir 4-5 tepe oyunu e, bir işte offset shoot vesaire bunlar çok nadir yani. Milli takımları da öyle zaten o da öyle ve geçen seneki Milano'da bunu çok iyi yapan iki tane adam vardı bir kere kesin işte Langford ve e, Geralt şimdi o kadar ilginç ki işte Geralt ve Langford blok olarak Kazan'a gitti buraya Marshan Brooks geldi e, Ragnant geldi Milano'ya şimdi ne Kazan'da gidenler o randımanı verebildiler ne de onların yerine gelenler o randımanı verebildiler e, Milano tamamen e, plansız basketbolun bir örneğidir. Yani e, isimli adam almanın bile çok fayda getirmeyeceğini yani. Marşan Brooks geldiğinde e, kulakları nasıl biz Utkan bile yani ya çok iyi adam aslında biz de alabilirdik kadar söylemişti yani ki Marşan Brooks iyi bir adamdı yani. Anladığım kadarıyla da onlar Good bayağı yakındı arkadaşlar. Hani belki bize de gelebilirdi yani bir ihtimal. Ama e, Marşan Brooks başta olmak üzere bayağı bir hayal kırıklığı. Yalnız Clayza üzerinden, üzerinden Fenerbahçe çok eleştirildi. Ya bak siz kaç milyon euro verdiniz. Bak adam oraya kaç yüz bin euro oynuyor ama gö oynayınca gördük ki adam o kadar parayı bile etmiyor Belki şu anda. Işte yani Clayza şu anda yedi yüz bin euroluk adam bile değil. Yani orada tamamen şu anda e, işte hasta Gentile'nin karakterinin üzerinden bir takım var. Şu anda bak, biraz da ama... e, sene başı biliyorsunuz. Barcelona'ya gidiyordu. Babasın, yani... Orlando Gentile izin vermedi. Evet. Onu da gönderseler diyor ya Yalnız şu da var, Milano tamam. Geçen sene bir istisna ama ondan önceki senelerde de her zaman için e, oyuncu kağıt üzerinde oyuncu kalitesi iyi olan hiçbir zaman da belli bir kimliği olmayan bir takımdı. Yani yanlışım varsa düzeltin ama ben hep böyle hatırlıyorum Milano'yu yani. Sıfır olacak işi ya. Efendim. Cebat deriz. Sıfır olur da. Yani bilmiyorum. Ben işte kimliksizlikten kastım bu. Saray ve Efes mevzusu ama hakikaten biraz da hak ettiler. Şimdi Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Ee, Fenerbahçe'de işlerin iyi gittiği noktada e, <gülüyor> hani Allah nazardan saklasın tabi ama CSK maçı çok büyük maçtı. Çok büyük bir galibiyetti bana göre. Ee, Nizli maçı da Fenerbahçe tam olarak bir e, Avrupa Ligi'nin tecrübeli takımı gibi oynadı. Yani o işte maça böyle biraz başa baş başlayıp, ikinci çeyrekte bir vurup geçip, sonra üçüncü çeyrekte biraz rölampeye alıp, e, geri gelmesini verip, sonra son çeyrekte tekrardan bir seriyle e, rakibin işini bitirme noktasında. E, Fenerbahçe'de güzel şeyler oluyor. Şu açıdan güzel şeyler oluyor. Şimdi geçtiğimiz dönemde en büyük eleştiri, bunu Koç bile söylüyordu. Bielitsa'nın sürekli 32 dakika 33 dakika üzerinde süreler alma mecburiyeti ve hatta bir ara Bielitsa'da baya bir form düşüklüğü oldu bir 5-6 maç kadar lig artı Euroleague ama şu anda Bielitsa 20-25 dakika arasında oynuyor Veseli Keza öyle ee, Nizli maçında da süreler iyidir ee, Fenerbahçe faul yüzdesini de baya düzeltti bugün ilginç bir şey öğrendim sizce şu anda e, tapon 16'nın en kötü faaliyat atan takımı kim? Bizidir herhalde. Yok, nijni aksine en iyisi Fenerbahçe'dir. Real Madrid mi? Yok, Makabi şu o anda. İyi gidiyor şimdi. E, Fenerbahçe'nin tapon 16 faaliyet yüzdesi Makabi'nin bir tık üzerinde. E, aşağı yukarı ortalama atışlarda 17-12 gibi atıyor Fenerbahçe. 18'de 11 gibi atıyor Makabi. Ee, tabi bu faal atışları meselesi var işte Ziziz çok eleştiriliyordu son bir kaç maçtır ee, bilhassa da örterle ile kıyaslanarak Türkiye kupasından bu yana ama son 2 maçtır 3 maçtır Ziziz de fena değil hatta en son artık Nijni maçında baya baya bir guard gibi oynadı yani tam istatistikler aklımda yok ama 8 sayı 7 asist gibi bir neredeyse bir e, çeyrek triple double yaptı triple double diyorum double double düzeltiyorum ee, evet şimdi bu son durum üzerinden Fenerbahçe'yi bir konuşalım. Doktor senden Dur. başlayalım gene. Ya zaten çok senin. Bahçe iyi yolda. Ben farklı bir noktadan bakıyorum Fenerbahçe. Birkaç maçta o kadar da biraz şey top seyide e göre hazırlık yapıyor bence. Şöyle söyleyeyim. Yani ikinci üçüncü olduğumuzu sevmeleman. Zerenki ikinci yani, üçüncü dileye göre. <gülüyor> yani, açık adamıza rağmen maça bir ya da Barcelona şimdilik şu açıdan diyorum şu Bielsa mesel ikisini çok gündemlik hani biraz presin artması feden de oydu. işte daha fiks falan filan ama orada seni biraz daha içine katmaya başladı. neden bunu rakiplere umut yapmaya çalıştığını düşünüyorum ben aslında. Barcelona çok işte de işte, olsun. Biraz Oğuz'la semire de işin içine katmaya çalışıyor şu anda. Sistemde rol vermeye çalışıyor, üzerinden sekar gibi çalışıyor. Ee, bu iyi bir işaret. En azından şimdilik Oğuz'un formu özellikle benim memnun ediyordu. Yani, Ataş çalıştırıyorlar. Bütün ee, gerçekten iyi. Bir diğer mevzu da Guttgart mevzusu. Ee, yani şu an çok belgelemese de biraz daha Pasoğlu'ya yönelmeye çalıştı. Son birkaç maçta işte. tepe piken onların onu çok kullanmaya çalışıyorlar. Özellikle VESİ'nin oyunları falan. Ee, ya artık ben her başına top ziyade ...biraz daha foksitik... ...bir hareket ettim istiyorum. İyi oldu yani ben adamım şu anda. Hı hı. Eren? Yani... <gülüyor> ...söylenecek daha fazla ne var? Vallahi şu... ...benim açımdan... ...Gadılak konusu çok önemli. Yayına girmeden önce de bir... ...tekrar olsun diye... ...ÇSK'nın son periyotunu yine izledim. Orada Veseli ile oynadıkları bir ikili oyun var. Ben de yayına girerken onu söylerim diyordum. Sarkan söyledi. Yani bu gerçekten çok kritik. Hani Artık hep bahsettiğimiz şu silahların belli olması durumu. Bizim başımıza hani geçen sene nasıl bela açtı. Bu sene daha fazla silahımız var. Daha iyi yoldayız falan filan derken. Hani biraz daha ekstra şeyler yapmamız gerek ki. orada 3 buna hep deniyor. Geçen sene Boyan'da denedi işte tutmadı. Hatta çok iyi sonuçlar verdi ve ısrar da etti. Çünkü kafasındaki şeye sonuna kadar inanan bir koçtur her zaman için. Bu sene de Gattlak'ta ekstra şeyler deniyor ve e, bir ilerleme var gözle görülür. Bu bize top 8'de bir katkı sağlarım bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin hani bunlara ihtiyacı var. Çünkü takımlar şu an Gattlak'a tamamen odak durduğunda. Ve o ikili oyunları sıkıştırmaları iyi geçebilirse Fenerbahçe'nin bir silahı daha olur. Üstüne ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum Fenerbahçe'de, yani ben baktığım zaman hani şey diyemiyorum, işte sürekli pik üzerinden oyun oynanıyor diyemiyorum. Ya da e, işte sürekli değiş e, spacing üzerinden oynanıyor ya da sürekli tek perde öderi ürüt, hep var Fenerbahçe'de. Ama hani e, bundan bir kimlik oluşturmakta herhalde Obradoviç'in bir sihri mi diyeyim, neyi hani mantıklı bir açıklaması yok benim basketbol kafamda. Yani Fenerbahçe bir şey oynuyor diyemiyorum ama belli bir kimlik oluştu. Yani biz şu an bence Avrupa'nın en garip basketbol oynayan takımız. Önlem alınması biraz zor bir takım yani. Bu yüzden ben Fenerbahçe'yi bir de bu yönden de gayet iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Tap 8 açısında. Yani kimsenin isteyeceği bir rakip değiliz öyle bakmak lazım. Sen ne diyorsun Kemal? Ben aslında söylediğim gibi şeyler söylendi, ben biraz daha oyuncu bazlı birkaç şey söyleyeceğim. Korkmayın hani boktan boktan o bir ilgili fazla bir şey söylememiştim. <gülüyor> ya ben şunu net bir şekilde söyleyeyim, Zorich hakkı çok önemli bir oyuncu. Yani bunu söyleyeyim, Hani bunu söyleyerek de başım belaya sokuyorum biraz ama şu an bana göre Oğuz'dan da kat katta, Semih'ten de, yani bir uzun olarak. Zaten süresi de o ona göre yani ikisinden de fazla süre alıyor şu anda ortalama olarak. Ve hak ediyor. Yani ya öyle bir mimlenmiş ki adam. Artık yaptığı iyi şeyler de gözükmüyor. Ya bu konuda biraz hakkını yendiğini düşündüğün zor için. Artı en önemli şeylerden birisi Hikmen'in artan performansı. O ilk zamanlarda neydi öyle ya? Ya bey oğlu nokunmuş Arap gibiydi. Şimdi biraz daha toparladı falan. <gülüyor> Yalnız de <işte, gülüyor> işte adapte oldu. Kemal abi özellikle zor için şey değil mi? Bu pik savunması çok iyi. Muazzam. Yani ayak, hız, ayak hızı gerçekten çok iyi. Ben hani o konuda ben onu takdir ediyorum yani. İzlemesi de zevkli ama tabii beklediğimiz seviyede aldığı paranın hakkını veriyor mu? Orası biraz... Ya, çünkü... O ayrı hani artık ben orada değilim. Artık <gülüyor> katkı versinler ama Aynen. doğru pozisyonda da iyi bitiriyor. Evet, o evet. da çok. Gizli gelmesi de bence bu alan paylaşımı açısından hani herkes Serkan'da işte Hörter'le falan kıyaslamak, ya yani bu hani saplasamanı birbirine karıştırmak gibi bir şey yani çok farklı iki tarzda oynuyor. Ve şunu da unutmamak lazım <gülüyor> yine, Andrew Redlock'ın da savunması, ya yani o gelişim görmemek için de art niyetli olmak lazım. Yani geldiğindeki Redlock'la şimdiki arasında dağlar kadar farklı. Yani yeterli mi değil, hani bir savunmacı olduğu iddiasında değilim ama mücadele ediyor. En azından evet. Heves açısından. Yani üç bir şeyler katıyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Son bir şey. Okan hani bu çok tartışılan bir konu. Belki sen de değinirsin. Sen de dertlisin o konuda çünkü. Hani bu üç yerli oyunculara fırça atıyor falan. Yabancıları. Yani böyle saçma safanda bir teori var ya. Ya o boktan için kaç maçtır yediği fırçayı. Kimse yememiştir herhalde. Ya işte şimdi mesela ben bunu eee... ÇSK maçından sonra düşündüm hatta yazdım da böyle e, sağ olsunlar birkaç kişi de böyle destek oldu ama e, şimdi ÇSK maçının son e, çeyreğinde, son saniyede artık o crunch time dediğimiz bölümde yani Theodos için çok anlamsız, çok manasız bir e, patlaması oldu hakeme karşı. Yani artık hani kaybedilmiş bir maçta diskalifiye olmanın Hiçbir anlamı yok bir de yani rakibini teknik faalden tekrar çizgiye gönderiyorsun ediyorsun falan filan yani e, bu akıllı adamlar şimdi geri dönüyorum şeye. geçen sezona e, Bogdanovic bize gelmeden önce e, partizanda oynarken e, biliyorsunuz Vyosevic bunun boğazına sarıldı o zaman işte millet ya artık bu Vyosevic'in yaptığı yeter işte şudur budur falan filan biz gene oturduğumuz yerden söyledik ama aslında oradaki olayın bir benzeri Teodos i̇şte için yasayadığı gibi bir olaydı ve Teodos hiç partizan çıkıştı değil. Hatta Teodos hiç kızuluduz çıkışı da değil yani. Yanlış bilmiyorsam sasak çıkışıydı. Sen Güzelsin yani beni yanlış bilmiyorsam sasak çıkıştı Sasaktan Olympiakos'a gelmiş ve hep o mental e, problemi sahip. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. Hani bu Obradoh için bağırması, bunun Bogdanovic'e etkisi, bunun Bielitsa'yı etkisiyle, bunun yerli oyuncular etkisi biraz farklı. Yani e, istediği kadar yüksek sesle söylesin. E, Bogdanov bundan olumsuz anlamda etkilenmiyor. Bundan kesinlikle böyle bir etkilenme durumu olmuyor. Ama işte tabii bizim Türk oyuncular, hatta Hick bunda buna dahil, e, biraz moralleri bozulabiliyor. E, ben şunu söyleyeyim hani Eren şunu söyledi ya Fenerbahçe'nin oynadığı basketbolun ne olduğu hani pek de tarif edemiyoruz ya aslında. E, biraz da yeni bir şey oynuyor Fenerbahçe. Çoğustan yeni bir şey oynuyor. Şimdi ee, bir kere şu anda Avrupa'nın en iyi drippling yapan 4 numarası Fenerbahçe'de. Yani bugün crossover'ıyla işte efendime söyleyeyim ee, tam saha oyunuyla şu suyla bu suyla Bielitsa neredeyse yani bizim guard rotasyonumuzdaki pek çok oyuncumuzdan daha iyi bir oyun görüşüne sahip daha iyi drippling yapıyor ve biz 4 numaradan oyun kurmanın şu anda e, rahatlığını yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Öyle bir durumu görüyoruz. E, bunun yanında bence esas gelişimden bahsettiğimiz zaman Yan meseli Yani son 8 ayda gösterdiği gelişim inanılmaz. Yani en son bu hafta orta mesafede sokmaya başladı. Yani e, o işte alçak post yani yüksek postla alçak post arasında artık o çizgisinin civarından birkaç adım önünden böyle e, bir iki tane atışı vardı yani o e, yarım huku artık onun bir imza atışı gibi oldu o yüklenerek attığı bıraktığı zaten smaçlar işte takip smaçları şunlar bunlar e, yani oyuncu bazında da bir gelişme var Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe için tehlike nerede e, Fenerbahçe için bence tehlike şu anda şurada oyun anlamında en büyük tehlikeyi ben orada görüyorum e, birincisi halen daha ve halen daha e, baskı altında bir bocalama oluyor en büyük birinci problem bu. Yani bugün karşı yaka bile hani baskı altına alarak sıkıntı yaratabiliyor Fenerbahçe'yi. Ee, i̇kincisi bilhassa ee, bu oyunun işte böyle öldürme dediğimiz kısmında. Yani işte üçüncü çeyreğin ilk beş dakikası. Bu düzeltiyorum dördüncü çeyreğin ilk beş dakikası veya oyunun son 2 dakikası gibi artık yani bu rakibin ümidini kırıp kenara atma noktasında daima biraz eksik var. Orada da hani bu tercih hataları bunu Efes Kupa maçında biraz gördük. Yani bu e, Good ısrarla yüklenmesi vesairesi noktasında e, biraz oralarda sıkıntı yaşayabiliyor ama bu sıkıntılarla da mücadele etmenin bir numaralı çaresi Bogdanovic. Zaten Bogdanovic de sakatlıklar döndükten sonra Fenerbahçe neredeyse bir kademe daha atladı. Yani bu Hikman'ın sakatlığı hayırlı oldu. Boddan e sakatlıktan erken dönmesi hayırlı oldu. Hani hem oyuncular fiziken bir kendilerini toplama imkanı buldular. Öyle Hı. bir şansı oldu. Hem de e, oyun olarak da biraz daha üst seviyeye Sağdır. geldiler. Ama <gülüyor> sen lafını bitir. E, son olarak şunu da söyleyeyim. Hani zizis konusunda e, hani biz hep gerçekten oyunu hep istatistik kağıdı üzerinden Okumaya ve anlamaya e, yelteniyoruz öyle söyleyelim ama sizin e, o istatistik kağıdına yansımayan takım içindeki o bağlantıyı sağlaması hani e, o konuşması organizasyonu hani bunu biraz daha salonda görebiliyorsunuz e, bunu biraz daha salonda hissedebiliyorsunuz özellikle böyle en tepeden seyredince daha iyi görüyorsun. E işte evet en tepeden seyredip e, otobüsle de eve dönüp pilot <gülüyor> iyice düşünmeye iyice düşünmeye zamanımız oluyordur yani Kemal Bey e, sıkıntı olmuyor ama e, hani zizisi biraz daha yani bir kere kesinlikle zizin önümüzdeki de Fenerbahçe'de kalması lazım onu kesinlikle söylüyorum yani ister Kalatess gelsin ister bilmem kim gelsin Çünkü esas zizisin değeri o zaman anlaşılır yani bir de önüne işte böyle bir A kalite bir guard koyabilirseniz zizis o zaman zizis ee, bir şey, yani bir altın değerinde yani Hikmet nasıl Zizis geldikten sonra farklı bir noktaya yürüldü önüne de iyi bir guard geldikten sonra Zizis o backup guard olarak Avrupa'nın belki şu anda en değerli isimlerinden bir tanesi zaten bir bu takım süreliyim. yazın çok fazla bir transfere ihtiyacı yok yani gelecekse zor uç pivot gelecek bir de kalates zaten gelecek ee, yani belki, o zatenler benim hani belki, yok de. yok kalatesi alırız da ya belki 3-7 yani Olursa olur. Yani çok hani Serkan hani Efes için konuştuk ya, şu kadar zam bu kadar şudur falan. Hani Fenerbahçe'nin şu an öyle bir şey yok. Çekilmek yani, var. Yani. E, ben iki tane şey eklemek istiyorum izninizle. Birincisi çok kısa bahsedeceğim. Bogdanov için yani 92 doğumlu bir oyuncunun e, şu CSK maçının yine taze izlediğim için söylüyorum. Son bir dakikasında aldırdığı bir faal hatta iki faal var. Eee Oralarda potaya gitmeyi bilmek hakikaten bu büyük oyuncu olmanın bence ilk adımı. Hani mental açıdan Bogdanovic çok farklı bir noktaya doğru gidiyor onu söyleyeyim. Bence kesinlikle çok çok büyük bir oyuncu olacak o çok önemli. İkincisi zaten Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı var. İkincisi de basketbol konusunda hani ders niteliğinde bir şey bence. Hikmanın sorunları olduğunu biliyoruz en başından beri. Yani takıma hiçbir zaman ısınamadı işte şey... Ee... Hani mutsuz olduğu söylendi, her yerde yazıldı bu. Ki büyük ihtimalle öyleydi. Bilmiyorum belki şu anda mutsuz olabilir, ruh halini bilemeyiz. Ama Hikman'ın e, işte hatta sene ortasında keşke gönderseydik, başka birini alsaydık muhabbetleri bile döndü. Hikman'ın şu an geldiği nokta e, belki hani devamını görmemiz lazım ama ben Hikman'ın karakterine güvendiğim için konuşuyorum rahat rahat. E, Hikman'ın bundan sonra göstereceği etki şu an geldiği nokta yani bence ders olarak hakikaten herkesin bir gözünün önünde durması lazım. Yani bu kadar insan şey oyuncuları bu kadar çabuk asmamak lazım, koçlara da bu kadar e, hani daha çok biz biliyormuşuz gibi yaklaşmamak lazım. Bizden başka kimse bilmiyor zaten ya biz biliyor. Yani, yani her şeyi. Çok iyi yani şimdi Hikmân geçen senemakabi de bütün kritikanlarda e, yapılması gereken her şeyi yapmış bir adam. Yani bu adama hani. Böyle çok kaybeden bir adam gibi davranmak bilmem bana komik geliyor yani. Biraz sohbet. Hayat biraz hikayesi vardır. ortada herhalde. Aynen. Aynen öyle. Nerelerden çıkıp gelmiş. Hani bulmak çok kolay internette her yerde var. Yani biraz bakmak lazım. Biraz çok çok gün gün odaklı konuşuyoruz. Ben hiç sevmiyorum bu durumu yani. Ya ben eskiden mesela bunlara çok takılırdım ama artık o kadar takılmıyorum yani hani bu ikbunla ilgili değil, sadece hani Okan tırarken hatırlarsınız ya, yani kime alsak niye geldi deniliyordu. hani bu adamın ne işi var deniliyorduk. Devon Smith en basitinde, şu an Makavi'de ne yapıyor yani çok... Ya bakın ben size şöyle söyleyeyim, eğer istatistik üzerinden konuşuyorsak yani işte Bogdan Bogdan'a üçledik. Bogdan şu anda sezon itibariyle ee, 10.3 sayı ortalama, 2.8 asist ortalamayla oynuyor. Hickman 9.1 sayı 3.3 asist. Yani, yani eğer oyunu oyunu istatistik üzerinden tamamen ve sonuç üzerinden değerlendirmeye kalkıyorsak ama e, Hickman da bundan fazlasını yapabilir. Bogdan geldiğine göre ilk geldiği zamanlar çok Evet. Zaman yani. Şampiyonun yorgunluğu. O zamanlar. Yani şampiyona yorgunluğu Adaptas. o mental. Yani sayı ile beraber e, adaklarız. Yani. tamamen değişmesi. Yani tek yıldız olan. Yani, yani bir ara bir ara hatırlıyorsunuz yani Fenerbahçe için işte aman good luck'la boktan anlaşamıyor işte vesaire şu oluyor bu oluyor falan filan yani böyle bir kazan e şimdi Boktan'a ne gerek e, vardı dediler yani... ya. Gereksiz lan yani, yani ben buradan çünkü hani yayını tip yetkilileri de izliyor işte dinleyecekse mesela söylüyorum yani bu boktan gereksiz bir dini tespit etsinler bir daha sokmasınlar internette <gülüyor> Durumlamasınlar yani bu. <gülüyor> Abi Obradovich gitsin Fratello gelsin diyen adamlar var burada. Yani. Biraz ha plaza evet. vardı abi. Tamam. Da <gülüyor> yok Böyle yok serka, şey Serkan'ın dediği çok önemli bir nokta. Geçen sene o projeyi cezalı iken yardımcısı çok iyi basketbol oynatmış. İşte o yüzden abi, tabii, evet Erdo. o yeterliymiş yani. Abi Fratello ne ya? Herkes anladın fratello. Fratello'yı merdiyiz. Neymiş birisi. Neymiş birisi. Neymiş aldık. Abi şeyde vardı Fratello. NBA'li abi 2005'te oyunda Memphis'in koçu olarak <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim bu gazla biz Artur Erdoğan'a takım emanet ettik yani çok severim kendisini de hani bir dönemlik performans üzerinden yani... tabii o çok emanetti ha, o hakikaten emanetti yani. ama yani hani o yani bir uzun vadeli bir şey değil o anda da kimseyi getiremezdiniz yani öyle de bir durum vardı şimdi Fenerbahçe'yi de kapatalım şu kapalı lig mevzusunda bir konuşalım hızlıca ee, gerçi bir giriş yaptık ona kazara ama ee, şimdi dediğim gibi kapalı lig konusunda e, Benim büyük çekincelerim var Büyük kaygılarım var ee, Bana göre bir ölü çocuk Yani doğacaksa yer, Doğmayacaksa zaten sıkıntı yok Ama işte hem Galatasaray gibi Finansal yapısı olan kulüpler İşte e, Nizli gibi veya Efendime söyleyeyim Kızıl Yıldız gibi veya Sassari gibi işte e, Organizasyon düzeyi biraz daha amatör kalmış Hani profesyonelliği çok yakalayamamış külüklerinin olduğu bir organizasyon. E, bu işlerin en büyük piyasası olan Amerika'da izlenmiyorsun, Çin'de izlenmiyorsun, liginde Çin'den bir tane oyuncu bile oynamıyor, yani göstermelik bile olsa. Bir ara galiba e, Panatinenko'sun var demiştin doktor. Panatin. Getirdiler gönder. Tutmadılar gönderdiler ya. Yani tutmadılar gönderdiler vesaire. Yani böyle bir e, hiçbir şekilde seni işte e, Rusya'nın doğusuna veya işte İngiltere'nin batısına İngiltere'de bile yoksun yani Avrupa'nın bile her yerinde yoksun ama işte İspanya'nın batısına atacak bir yapın yok hani bütün bunlar olurken dururken e, yani Eurolig'in ne olduğunu anlamak için şu e, saçma sapan gerizekalı Headmakers projesi bile e, yeter yani görmek için o şapkalar o ürünler ya bu kadar kalitesiz bu kadar dandik yani bu, bu çağda bu kadar kötü bir pazarlama usulü ve bu kadar pahalı ee, yani e, Euroleague bence e, Daha önce düzeltmesi gereken başka şeyler var Kapalı ligden önce e, Ve bence olmayacak olmamalı Doktor, Doktor ben diyorsun? çok kısa bir şey söyleyeyim Hemen sen şey yapacak bu konuda sizin kadar hakim değilim Eğer Euroleague NBA'leşecekse Euroleague'ye gerek yok Bu pazarlamadır <gülüyor> şudur, Olmaz o iş Abi şimdi şu açıdan bakmak lazım hani Olmaz dersen katılırım Olması çok bir ihtimalle. Olmalı mı olmalı ee, neden dersen de o da siyasi bir şekilde karş Oyuncu tutamıyorsun Avrupa'da. Bugün eee af edersin dünkü etme seni işte NBA yapacak falan filan deniyor. Yani, oyuncunu kapıyorlar. Ya tadı tutamıyorsun ki. Ee, son coach'lerinle bayağı bunun tartışması olmuş. İşte uzun süreli kontratlar yapalım. Kapalı olsun. NBA çıkışı olmasın falan filan. Koçların özellikle isteği varmış varmışken, hani oyuncular bunu kabul ettirmek zor. Ben yazılı da yazdım. Eurogin yıllık yayın geliri 44 milyon euro adam. Sponsorlar, kupa yollarından 6 milyon euro alıyor. Adilas güven olsun işte, Sporting falan filan derken 70 milyon euro falan bir gelir var. Karşındaki rakip kim? NBA, 2 milyar dolar. Kemal bilirsin yanlış biliyorsam son haliyle. Şeyleri 130 artıracağız falan filan diyorlar. Bu mali durumlarla bu proje yapman çok zor. Ki şu an Euro 1 şampiyonu, 3.5 milyon euro toplam para veriyor biliyorsun abi. Ne kadar arttırabilirsin? Bir de önemli bir noktaya e, parmak basit. Olkan, Avrupa'da da izlemeyen bir sürü ülke var. İngiltere'de yok abi. Orlanda'da da yok. Örnek mesela. İşte, Britanya'da hiç yok. Bahset e, e, Almanya'da var. E, İsk İskandinavya'da yoksun. Yok. Almanya'da var pazar belli. Yani önceki şunu yapmaları lazım. Veyin kuruluşu abi. Yani bütün Avrupa'da bunu izlenebilir kılabilir misin? Önemli olan bu. Bunun için öncelikle ne gerek? Oyuncu kalitesi gerek. İşte bu kısa bir döngü. Kaliteli oyuncun yok. Kaliteli oyuncu olsun ve kapalı usulü bir sisteme geçmek istiyorsun. Ama bunu izlettirecek kaliteli oyuncu yine. Yok. E bu açıdan biraz sıkıntılı. E ki bak karşısında. Hani yerelliklerin korunmasını istiyor kibah. E, Yanlaşmıyorlarmış yani şu an için. Yani 2001'de de böyle bir kriz oldu, suport yürürlük ayrıldı. Sonra onları da batırdılar, tekrar birleştiler falan. Yani böyle bir krizde yine söz konusu. Ee, ya bir üçüncüsü, İspanya e takımları yanaşmıyor. Ki yani bak, İspanya modeli aslında yürürlükin biraz benim sevileceği bir yani 38 binden yürürlük e, bir televizyon yayını var, İspanya Estribi'nin oyuncu sendikaları var. E, Bunda yürürlük onlar mı noktalar. Ya yani, bu yapılacaksa, ilk başta bu borçlara denilen herkesin oradan gitmesi lazım vizyonsuz odamın. ya? Yani, aynı şey Hakikaten vizyonsuz ve yıllardır o koltuk. Evet, gittikçe batırıyorduk. Yani, ben formülü hani, de çok severim. Orada da bir Jean-Claude belası vardır suyanın başında. İşte, bu adamların bir kere gitmesi lazım. Vizyon sahibi bir adam oraya getireceksin abi. İşte, Bodiroga olur. Yastıkevüklüs olur. Abi, ben şeyi söyleyecektim. <gülüyor> lafını hemen ufak bir bölük size. Bodiroga'yı bende söyleyecektim. Bu, hani, oyuncuların neden Avrupa'da kalması gerektiğini. <gülüyor> anlatabilecek herhalde en büyük oyunculardan biri yani en büyük örnek ki Saras da anlatabilir hani gidip orada neden başarısız olduğunu işte neden sonra tekrar buraya dönüp yine başarı elde edebildiğini anlatsın yani hani anlatsın diyebilir misin? Milleti toplayıp öyle sınıf ortamı oluşturun demiyorum da bir PR çalışması yapılır yani en basitinden. Ben geçtiğimiz yaz bir menajerle konuştum da ben şimdi oyuncuların temel prensibi başarıdan ziyade para abi onun bir yıllık bir kariyer söz konuş İşte ortalamada bahsiye toplamış şu şey, hani 300-400 bir bin lira oynuyor yani çok büyük yıldız değilsen milyon Euro olsun ha ki e, top seviyede oynayabileceğin 5-6 yıl var ömrünün geri kalanı bu parayla geçirmek zorundasın. İki milyon idi yani son bahsettiğim gibi seyleri arttığını falan. E, ya yani şimdi Nikola adam burada 1.6 nokta altı milyon oynuyor. Ver 2.5 buçuk milyon değil. Adam orada 4 senelik. 20-25 milyon dolarlık bir kontrat aldı ki bunun devamı da gelecek. Daha iyisini alır. Daha Kurandura geç yıllık 20 milyon euro istiyor şimdi dolar istiyor şimdi. Ha, i̇şte abi Ömer Aşık mevcut mesela şimdi Ömer Aşık Avrupa'da olsa ne kadar alır abi? Hani ilk gittiği zamanları düşünün. 1 milyon alsın, 1,5 alsın. Abi adam 25 milyon dolarlık kontratı imzaladı. E bu sene bitiyor yine o civarda bir şey alacak. Ki Ersan Ilyasova Barcelona 1 milyon Euro'ya oynuyordu. 11 milyon dolarlık kontratı var. Yani maddi olarak başletmen imkansız. E oyuncuları da ikna etmek için maddiyat gerekti. Ya Bu şartlar altında zor. Ama dedim, gibi eğer böyle bir proje varsa, iki yıldır var, konuşuluyor. Yapılması gereken şartı, Borteno denilen adamın gitmesi lazım. İkincisi de, yayın konusunu halletmeleri gerekiyor. Yayın ve pazar. Yani adı üzerinde Euro'ya çok kapalı bilgi abi. Avrupa'nın belli bir kesim var haberiyor ki bu bence bu proje özelinde e, çıkan oyuncuların artık bir şekilde hani yani bir kıyım tarzı bir şey mi olacak artık böyle çok çok uzun süreli kontratlar mı yapılacak Hani bir dönemin gerekirse NBA'ye Hani yetenekli oyuncuları bile biraz geç göndermesi lazım ki Böyle bir geçiş dönemi yaşansın, hani e, yayılma açısından bir etkileri olsun. Yani Euroleague'de oyuncu pazarı gerçekten bizim ilk izlediğimiz dönemleri çok geriledi. Yani biz ya gerçekten... Sen bir sancı kurarsın abi, takımların hepsi birlik olur. Dersin ki abi işte transfer yapacaksanız, oyuncu 4-5-5 şey vermeyeceksiniz kontratlarda. Herkes bunu kabul eder. E şimdi şöyle bir şey var, e sen şimdi boktan boktan alınca istiyorsun. ÇSK, i̇şte Fenerse falan sorun sana başı? adam diyor ki, ben ikinci yılda şu kadar bayağı çıkış istiyorum. E sen kabul etmiyorsun. Gidiyor, ÇSK kabul etmiyorsun. Bunun ne geçmek lazım. Yani bütün evet. takımların bir, birlik dahilinde bu bir şey. Belli bir duruş olması lazım. Aynen. Nokta daha var. Hani, e, olmayacağına dair. Şimdi şöyle hani, emrede nasıl sevelerik yaparsan, kafalı bir bütçe sınırı koymak istedikleri konuşuluyor da. Abi şu an yani 40 milyon euro yakın bütçesi olan ÇSK, bu şeyi kabul etmez yani üçü istematine. Abi evet. etse bile, ya Ruslarla o konuda baş ededir mi ya? Ruslarla. Ya yani. Verir yani. <gülüyor> İsterse adam bütçeye 5 milyon gösterir, 50 milyon abi, takım kurar yani. yani. Abi, Hiç abi, iki, alakalı. Iki noktada Avrupa bu konuda yani yapılması çok para bir mevzu ama umarım yapılabilir. Yani Şimdi bu, yani e, Serkan şöyle bir sıkıntı var, Fenerbahçe'de bundan ayrı değil yani. Bir kere Avrupa'daki basketbol kulüplerinin. Ee, bildiğim kadarıyla şu an Euroleague organizasyondaki hiçbir kulüp bizim NBA'de veya işte NFL'de anladığımız anlamda franchise niteliğinde değil yani bunların e, illaki bir işte bir kulüple bir bağlantısı bir e, ilişkisi var bu bir kere ortadan kalkmıyor bu birinci e, durum şimdi bu böyle olduğu için eee e şimdi Kızıl Yıldız üzerinden konuşalım veya Partizan üzerinden konuşalım eee yani partizanın futbol takımının durumu iki ki basketbol takımının e, durumu o olacak. Veya işte Kızıl Yıldız için aynısı geçerli. E, bu bütçeler vesaireler sadece makası biraz daha fazla açar. Ben Avrupa için her zaman e, şunu düşünüyorum. Yani e, bence esas e, işin değeri ben, bana sorarsanız bunu arttırmak istiyorlarsa bir kere bu yayın mevzusu var ya bir kere bu yayın mevzusunu Kesinlikle şifreli kanallardan çıkartmaları lazım. Çünkü atıyorum İngiltere'de de mutlaka bunun yayın hakkında alan yerleri vardır. Yani araştırırsak buluruz. Ama basketbol şifreli kanalda izlenen bir olay değil. Yani bakın Türkiye'deki basketbol olan ilginin ilerlemesine bakın. Şifreli kanaldan yayınlandığı sürece ilgi hep daha düşük olmuştur. Ama açık kanala geçtiği anda çok daha fazla insan. Skytift yani, maçlarını hala e, hatırlıyorum ben yani. E çoğunu hatırlıyorsun çünkü çoğu hepsini izleyebiliyorsun Aynen. yani. E şimdi NTV Spor yayınlıyor. Gayet de iyi yapıyor. E, yani bir Fenerbahçe maçını açık kanaldan daha fazla insan seyrettiği zaman. Yani bu tabi şunu da getiriyor. Yani, adam yılda 3 tane maç izliyor açık kanaldan. O 3 maçla e, hani... Bir sürü fikre sahip oluyor. Ayrı mevzu ama Eurolig'in bir kere bu işi yayması gerekiyor. yani Türkiye için de bu aynısı geçerli Yani Türkiye'de basketbolayı ihtiyarsın. Ama ihtiyacımızın sebebi insanların altları izleyememezsin. Eğer evet, Türkiye'deki bir sebebi üst üste... Hadi, maç Şu an hiç sesiniz Efendim, gelmiyor abi. arada. Ee, Sanki bir ıstıva yaptı. Evet. Allah Sen Allah. Acaba şey mi çok sıvadın ya şimdi. <gülüyor> Yok hiç sıvamadım <gülüyor> aksine yani. Yok Serkan sıvamadım. NTV, NTV sporu sıvamadım ama. O arada kaynı. E, evet. E, neyse yani Esa o da çok önemli değil ama e, bu yayın olayının bir kere kalkması gerekiyor bana göre. Ve ben olsam şu anda Euro Ligi eski statüsüyle oynatırım. Yani e, dörde inene kadar e, eleme usulü. Yani üç maç üzerinden yap, beş maç üzerinden yap, ne yaparsan yap. Hani kademe kademe yap bir şey yap ama e, veya hani en iyi ihtimalle diyeyim biraz daha futboldaki şampiyonlar ligine yanaştırırım organizasyonu çünkü ya mesela top 16 hakikaten uzun bir süreç yani kusura bakmayın yani tamam sevdiğimiz için izliyoruz takip ediyoruz düşünüyoruz ama e, yani bir şeyin sonucunun da işte 14 maç üzerinden belirlenmesi e, bana biraz sıkıcı geliyor yani böyle lig içinde lig lig içinde lig eee yani çok fazla maç oynanıyor bence ve gereksiz çok fazla maç oynanıyor bu yerelliklerin de kalitesini düşürüyor bana sorarsanız ve ben gene ödükaylı bir şey söyleyeyim ee, Hani eğer Avrupa'da bu vizyon varsa tabi şimdi buna bir sürü itiraz gelir ama ben olsam Amerikalı oyuncu sayısını kısıtlarım yani onu söyleyeyim size zaten çok da değil ya yani şu anda kıta dışı işte e, e gelenler de ikice zaten <gülüyor> Ayrı mevzu ama işte yani e, hani bir sürü Amerikalı'nın da gelmesine gerek yok yani. Niye böyle bir yani milliyetçilik yaptın oynan... ki şimdi? <gülüyor> milliyetçilik değil Avrupalılık yapıyor Avrupa yani milliyetçi. ama yoyo e, -yo. çünkü yani bu e, bodilogoların vesaireleri çıktığı zamanki sistemi iyi hatırlamak lazım yani. Bunlar hep iki Amerikalı'nın oynadığı sistemlerde, düzenlerde ortaya çıkan adamlar. Ama bu senin de şey lazım. var herhalde bir drodu. MB'i takip ediyor forumlarda falan yabancı forumlarda. Mesela Amerika'da da Avrupalılara bir kısıtlama getirdi. Aynen öyle. Aynen. Yani her Avrupalı gelmesin artık. Bakın bir de şu var yani şimdi biz ne diyoruz? Papalukas, işte Diamantidis, Spanulis. Var mı alttan gelen böyle bir adam? Abi gelen de durmuyor. Ya, ya durmuyor. Rubio vardı mesela. Gitti. Hani şeyi söylüyorum. Ya Yusuf Nurkiç, Yusuf Nurkiç Euro'luk oynamadan Heh. bile gitti yani. Abi Zoran Draghiç'i götürdüler ya. Neyini gördün lan? Yani, Ki hiç de süre yani, yani bir de zaten basketbolun, hani basketbolun demeyin, basketbolun diyorum daha doğrusu şöyle NBA artık eşittir basketbol noktasına geldi neredeyse. Hani orada değişen bir guard sistem var işte. En son nesil kitler, neşlerden sonra hani artık işte Westbrook Rose tarzı adamlar daha çok şu an göz önünde ya da işte isteniyor, tercih ediliyor her neyse. Hani Euroleague hani Euroleague'in bence en azından bir farkı olmalı. Yani ne bileyim ben basketbolun o kısmını sevdiğim için Euroleague'i izlemeliyim ama alttan gelen böyle bir adam da yok. Yani sonuçta Avrupa'nın yapısı farklı. İşte ne kadar zorlarsan zorla çıkacak adam Veseli. Hani onda da NBA'de yaptığı şey belli. Yani burayı için çok iyi bir atlet oldu ama o da artık orada şişirildi etti bilmem ne geldi şimdi 4-5 oynuyor burada oynarken 3 numara oynuyordu Avrupa'nın yapısı belli Avrupa Emir Prez ne bileyim en basitinden hani öyle adamlar çıkarsın ama o da yok alttan gelen ben öyle bir adamla görmüyorum yani yani alttan gelen adamların da değer görenler işte biraz daha Hezonya veya Abrines gibi işte böyle atletizm evet. olan işte Furkan Korkmaz gibi o adamlar değerli hale geldi veya Böyle çok nitelikli uzunlar işte yani benim ilk aklıma gelen ki o çocuk bence çok çok iyi olacak. Ee, İspanya'da şey e, Hernan Gomez. O zaten yani. bütün turnuvaları o, ezdi geçti evet. Yani mesela o çocuk gibi oyuncular gelecek ama e, yani Avrupa hani bilmiyorum ya kapalı lig falan olması bana biraz ütopik geliyor yani. Bence olmayacak da. Bir yandan da çünkü FIBA var yani FIBA da tam şey gibi yani e, aramaz sormaz uğramaz. Sonra evin bir penceresini değiştireyim de sen <gülüyor> eve damlayan ev sahibi gibi yani. Hani hiçbir şey etkileri yok yani FIBA'nın ben, ben... Yani ne iş yaptığını bile bilmiyorum öyle söyleyeyim. Yani turnuva organizatörlüğü dışında FIBA ne iş yapar ben bende hiçbir karşılığı yok. Bir programda FIBA'yı yani. masaya yatıralım. Hem bu Serkan'ın yani dediği şu menajerlik işlerini falan da konuşmak lazım. Yani işte hani böyle bir düzen yani FIBA. yıllardır işte bu Stankovic vardı Allah yaşıyorsa ömür versin öldüyse toprağa bol olsun yani derlerdi FIBA Yugoslav mafyasıdır yani böyle bir vaziyet vardı böyle bir durum vardı ee, şimdi Turgay Demirel oldu falan filan neyse o mevzular uzuyor ama e, bilmiyorum yani kapalılık mevzusu önümüzdeki zamanlık bol bol gelecek şimdi yavaş yavaş toparlayacağım Türkiye Ligi de biraz e, Galatasaray'ın euronik grubu gibi e, Tepe Belli gibi az çok Fenerbahçe, Efes e, e, Darüşafaka e, Karşıyaka. Bunlar biraz tepede Banvit. E, tepede e, alt tarafta Galatasaray, Beşiktaş e, Telekom Büyükşehir Belediye ve Royal Hall'ı e, kapışıyor. E, Galatasaray için tehlikeli de devam ediyor. Uzun yıllar sonra playoff'un dışında kalabilirler. Şu anda iki galibiyet gerisindeler. E, daha doğrusu ilerisindeler. Playoff dışında kalmanın. E, orada da baya bir savaş var. Beşiktaş da ilginç şeyler oldu. Ahmet Demir herhalde Türkiye'lik tarihi açısından rekor bir galibiyet alamamazlık süresinde. Vardır mutlaka daha uzun. Sonra ikincisiymiş son ama En kötü. Yani e, hani üç büyükler arasında dediğimiz veya işte basketbolda biraz daha tepeyi hedefleyen takımlar arasındaki en kötü rekorlardan birisine imza atarak gitti. Yerine e, çok ilginç bir tercih bana göre. E, Henrik Detman geldi. Dört buçuk yıldır kulüp takımı çalıştırmıyor. <gülüyor> ee, Finlandiya milli takımını çalışıyor. Çok düzgün çok beyefendi entelektüel bir gördüğüm ya. zaman herhalde herhalde İter ulu kendisine e, beraber işte e, kahve <gülüyor> içip işte ne bileyim bir kırmızı şarap içip işte caz müziği dinleyebileceği sohbet edebileceği basketbol üzerinde bir arkadaş transfer etti gibi düşündüm ama e, yani <gülüyor> Detman'ı film takımından tanıyorum ben ondan önce de oynattığı basketboldan haberim yok e, fazlaca. Ama anladığım kadarıyla mücadeleye dayanım. E, biraz daha işte e, temaslı basketbolu tercih eden diyelim. Bir oyun tarzını Beşiktaş'a empoze etmeye çalışacak ama mevcut oyuncu kadrosu Beşiktaş'ın yani bu işte Hilton Armstrong'lar Jajuan John Johnson'lar e, Travis Lofton'larla o tarz bir oyunu oynatabilir misiniz oynayabilir misiniz yani sadece işte Ryan Brockhoff o, o karakteri herhalde sağlıyor onun dışında Beşiktaş'ın elindeki malzeme de tam bir e, çöp gibi diyelim belki biraz işte Jajuan John Johnson önümüzdeki yıllarda iş yapar ama e, Beşiktaş ne olur onu soralım yani biraz da Beşiktaş'ı konuşalım Beşiktaş'ı konuşmayacak mıyız? Aynen öyle. Evet kim ben mi evet. konuşayım? Ben. Eren sen sen bir şeyler sen söyle. Sen Eren hani sonra Ahmet Kandemir'in de fanı olan. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Estağfurullah. Ya. Ben e, Beşiktaş'ın genel yapısının e, Yiğiter Uludan önce ve sonra olarak ayrılması gerektiğini düşünüyorum. En azından kafa yapısı olarak. Ee, Yeter Ulu tarzı adamların her zaman bu piyasada olması gerektiğini savunan bir e, basketbol fikrim var diyeyim. Ee, onun da meyvesi zaten Bentman. Ben, ben şey, Okan abi senin de bahsettiğin gibi. hani e, Ahmet Kandemir zaten o kafa yapısını uyan bir adam değildi. Yani benim saha dışıyla ilgili bildiğim birkaç bir şey de var. Şu an onları söylemeyeceğim ama e, Saha içinde de tamam yaptığı şeyler eyvallah hani kadrodan e, istediği verimi aldığı odur budur. Ama hani Beşiktaş'ın aradığı şey bu olmamalı. Beşiktaş haddini bilecek. E, yani şu an bütçesi bakımından söylüyorum ben kesinlikle hani yanlış anlaşılmasın. Şu an bütçesi bakımından haddini bilecek ve e, işte o Erman Kunteli getirmelerinin sebebi hani işte ufak bir ya da orta bir bütçeyle mücadele eden ee, izleyenlere iyi basketbol izletilen hani seyirciyi salona çekecek basketbolu bulmaları lazım bunun için de bence Yiğit başta çok iyi adım şimdi bu da iyi adım yani bunun sonrasında işte bu transfer döneminde ne yapılır onu bir hani kestiremiyorum oyuncuların kontratlarını da tam olarak bilmiyorum ama Beşiktaş yine yabancı açısından iyi bir transfer dönemi geçirmedi geçen dönem yine yanlış planlama yani Beşiktaş'ın zaten son bir planlama var mı sence? Yani yanlış planlama yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir planlama şöyle var. Şöyle söyleyeyim. Hani bir oyuncu alındığı için ona plan demek zorunda kaldım. Yani öyle söyleyeyim. Hı. Hani yoksa bir planlama olduğunu düşünmüyorum. Yani Erman Kunter de Beşiktaş adına bir hayal kırıklığıdır. Özellikle yönetici olarak çok büyük hayal kırıklığıdır. Bence. Yani benim hani çok yakın Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Onlar da öyle düşünüyor. Hatta Burada e, ileriki programlarda gelir belki bize katılır. O da Beşiktaş'ın çok içinde. Onun da bildiği çok şey var. Hani Erman Kuntar da Beşiktaş'a bence zarar verdi o dönemde. Hani iyilik yapmaya çalışırken hani biraz daha durayım, biraz daha basketbolun içinde olayım Beşiktaş basketbolun diyerek bence Erman Kuntar da zarar verdi. Yeter ulu doğru tercih. Umarım e, eline yeterli kozlar verilmiştir. Öyle söyleyeyim hani biraz çekilmişlerdir etrafından ama özel hani koç seçiminde biraz gördük onu yani belli ki onun lafı geçiyor oyuncu seçimi ne olacak yabancılardan nasıl kurtulacaklar bilmiyorum hani dediğim gibi sözleşme sürelerini de bilmiyorum ama çoğu yeni oyuncu yani genelde Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın yani kontratları çok yüksek maliyetli olmuyor yani ben e, şu ellerindeki Amerikalılardan hiçbirine 200 bin 300 bin dolardan fazlasını verdiklerini zannetmiyorum açıkçası. Ama sene bazında yani. ne, ne bileyim yani bir sıkıntı çıkıp Sonuçta yine bir uğraş olacak. Öyle söyleyeyim. Yani. illaki Ama evet. e, yani Beşiktaş özelinde Ryan Brokov çok değerli çok bir parça. Bir orada. Yani hakikaten e, hani, Avrupa'nın da sayılı 3 numaralarından biri olabilir e, önümüzdeki dönemde. E, yani benim Marko ile beraber şu anda en kendi takımıma gelmesini dilediğim adamlardan biri yani ya o ya sene seneye inşallah gelir diyorum bize ama yani Beşiktaş'ta tabii yani Henrik Detman tarzı proje adamlar diyelim yani Türkiye'de genellikle başarılı olmuyor yani onu bir kere, onu bir, kere bir not olarak söylemek lazım yani böyle bilhassa amatör şubelerde işte böyle idealist bazı hamleler genellikle başarısız kalıyor çünkü bu başarısızın sebebi ee, yöneticilerin bakış açısı. Yani şimdi Fikret Orman, <gülüyor> Henrik Detman imza töreninde söylediği şey şu. Ee, Beşiktaş potansiyelli bir takım Euro Lig şampiyonluğunu bile kazanabilir. Yani şimdi öyle bir durum ki yani ya abi sen kusura bakma ama önce oyuncularının parasını bir öde doğru düzüyor. İşte haddi. Sonra Aynen bir öyle. şu playoff'a bir kaldı. Bilmek yani işte bir... Yani. Dediğim şey yani yani başta bunu söylüyor. Ondan sonra ondan sonra Konuşmanın sonunda Fikret Orman'ın söylediği <gülüyor> e, işte biz tabii ki kendi kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışan bir kulübüz normal olabilir. İşte buna uygun olarak hareket edeceğiz. E, ya konuşmanın başına Euroleague şampiyonu oluyorsun, sonunda e, işte elimizden gelen budur çekiyorsun. Yani e, bu mantık içinde hani bu Deadman gibi adamların pek barınması kolay olmuyor. Eğer maalesef. şube biraz cübo. stabil olabilirse, e, biraz özel davranabilirse olabilir. Ama özel davranması açısından umudum var mı diye sorarsanız benim yok. Yıkıta Norman devam ya. Bırakır ya. Özel Yani bilmiyorum ben. Hani genel. Yok bence Beşiktaş'ın genel sorunu şu. Beşiktaş bence işte e, bu yani e, ya işte biz Eurolik takımıyız demesi de çok sıkıntı değil ama buna inanması daha evet. fena yani. Öyle söyleyelim. Öyle söyleyelim. Eşil'i yani e, işte hemen birkaç senede Fenerbahçe ülkenin şu anki durumuna geleceğini düşünüyorsa veya işte ne bileyim en azından bir Efes kadar olacağını düşünüyorsa genellikle e, hatalı iz üzerinde gidiyorlar demektir. E, Beşiktaş bu sene bence playoff'a kalırsa bana göre yeteri kadar başarılı olmuş olacaktır şu saatten sonra. Onu söyleyeyim yani o mağlubiyetleri silip birkaç tane galibiyet alabilir derse e, o zaman biraz şanslar olur ama onun dışında... E, bence Detman projesi de e, çok böyle uzun soluklu bir sonuç vermeyecek gibi duruyor. Bilmiyorum Kemal sen ne ben, diyorsun? Tanıyor musun Deadpool'u? Ben sizin kadar tanımam. Ben Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. <gülüyor> ya hakikaten Çok, hakikaten ben, için de çok razı abi, Ama tipini gördüm. Adamdır yani. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> bir şey var Beşiktaş'ta. Eee yani Ahmet Efendi'yi gönderdikten sonra da baya bir koç aradılar da yani Detman'ı neye göre aldılar, ne için aldılar? Neyini gördüler? Yani benim Detman'la ilgili hatırladığım son şey bu Indiana Polis'te bir bronz aldırdı niye? Ondan beri yani Finlandiya ilgilinde yani neye göre getirdiler? Hiçbir fikrim yok. Yani sizin var bilmiyorum ama. Ya, Detman'ın yani... Ya, biraz bilinç projesi gibi bu kurtuluşları. Aynen. Ya bir abi, şey yok. Basit bir şey. Detman ne verecek sana? Veya Şimdi Yeterolu da şu yönden yani kroja adamıdır falan filan diyoruz da. Yani ligin en çok blok yapan takımıyız. Bu gözler dedi bir açıklaması olur. Yeterolu yani. Aklı varca. <gülüyor> yani şimdi hani Yeter adın yazılarını severim. Şudur budur dur bu dur ama yöneticilikte pek basketbolaktı. Paralel gitmiyor herhalde. Ya işte o... Ahmet Ama annemin haftalarca arkasında durdu. İşte yaptıkları gözler dedi. Tamam ney valla adam gönderiyorsun? Detmanı neye göre getir? Ne gördüm? Ya bir de Barsokras'la masaya oturup Detman hani bir felsefede de aslında bir şey yok. Abi işte Barsokras yok dedi. İşte Bocidan e falan söylemişler. Hayır yani Barsokras'ı düşünüyorsan en azından hani bir şeyin vardır. Bir Yunan koçtur. Ne bileyim. felsefesi en azından bir şeyi vardır. Hani o yolda gidersin. Detman dediğin gibi çok kapalı kutu. Neye göre getirdiler? Abi yok adamın bir de şeyi yok yani. Eee Almanya'dan hatırlıyorum ben. Yani, Finlandiya'nın milli takımından neyini sevmişler ya da hani neyi gördüler de bizi en çok edebilir dediler Finlandiya iyi basketbol oynuyordu ama ya. Abi yani. Ya mücadele basketbolu işte. Evet. Yani misin evet, yani. Yok abi kuşa... buraya uyuyacak mı peki abi? Toplomen'le işte, oynayan bir takımda Kerem Tunçiye'de takıma geliyorsun. Hani. Ne düşündün abi? Keşke Fratelli'ye uyu getirseydiler ya. Obrad bir adam ya. Yani e, şey yapalım. Ben buradan biraz hani Beşiktaş konusu kapandıysa TBL ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu e, bilmiyorum ekleyecek bir şeyiniz varsa ekleyin ama. Yok yok yani aşağı yukarı zaten aynı şeyleri düşünüyoruz. TBL yavaş yavaş da toparlayalım ben tamam, söyle tamam. son sözlerimizi de söyleyelim. Şunu söyleyeceğim. TBD'nin ben hani bu kadar abartıldığı kadar şu an iyi bir lig olduğunu düşünmüyorum hala da Öncelikle onu söyleyeceğim. Ee, i̇kincisi de hala e, bu hani biraz göz önüne gelen takımların yaptığı transfer politikalarının e, yanlışlığını gösterecek Daçka'nın farmarı alması. Ben hani e, az çok Daçka'yı takip eden biri olarak konuşuyorum. İşte rota bariz bir eksiklik varken işte guard rotasyonunda öyle böyle idare edecek griir Mehmet yağmurlar varken farmer'ın neden getirildiğini e, ben hakikaten anlamıyorum. Aslında yani, anlıyorsun da söyleyemiyorum. Anlıyorum da söyleyemiyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim? Paranın paranın olması, pazara biraz girmek istemek, hani adından biraz bahsettirmek istemek bu mu yani? Hani ben Farmar'ın kötü bir oyuncu olduğunu falan düşünmüyorum. Bence Avrupa'da çok büyük fark yaratacak bir oyuncu. Ama hani politika bu mu olmalı yani? Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bence TBL'yi özetleyen durum şu anda şu. Eğer pazartesi günü saat 6'da Sultan Çiftliği tramvayıyla Cebeci spor salonuna giderseniz Maria Sharapova'nın eski kocası eski Lakers ha, oyuncusu evet. Efes sene karşı maça çıkıyor. Yani eee Hani bence şu anda TBL hani bu konuyu dediğimiz gibi daha sonra konuşacağız ama bir kere bir menajer cenneti yani menajerlerin şu anda e, en gözde menajer ve gösteri yani e, çünkü hakikaten hangi mantıkla transfer yapıldı neden alındı kimin hocaların neye göre geldi yani o kadar acayip hocalar çalışıyor ki şu anda. Abi Hemen. Şey, kadar... örnek vereceğim burada burda. Ee, yani şimdi Copaşı İlyas Doros aldı biliyorsun. Yani abi polda ön gören var ki başkanlar da FA'dan yıllardır polda öngörenle çalışan bir adam. Yani Zuros diyor ki bir buçuk yıllık sözleşme istiyorum. İşte bunlar 6 ay öneriyor. En son Harlem ediyor, Harlem diyor. Menajer bir buçuk yıl Zuros imza Topaşın durumu nasıl şu anda? Reza. Sonuçlar bu. Aynen öyle. Aynen öyle yani e, ama tabi bu yapı içinde iyi takımlar var ben e, mesela Royal Halı Gaziantep'i iyi buluyorum yani evet. geçen e, yani Eurazidovç da e, İtudis gibi mutlaka şeye gidecektir Eurolig'e gidecektir yani önümüzdeki yıllarda koç olarak hani takım belki gidemez ama Antep o seviyeye gelir mi gelmez mi Antep ama, iyi yatırım yaptı e, ama tebrik etmek lazım yani evet, ya, yok yani mantıklı hani salonuyla He. şusuyla busuyla her şeyi güzel yaptılar e, Trabzon bu sene iyi bir çizgi yakaladı, tutturdu. Yani bence önemli hani o şehirlerde basketbolun olması. Yani Trabzon'la tabii şahsi olarak çok böyle bir muhabbetimiz yok yani biz. Oralara şimdi damat da gönderiyoruz ayrı mevzu ama ee, ama hani bütün o yapı içinde e, en azından hani Avrupa'da falan böyle mücadele edebilecek en azından dengeli bir kadro. Yani hani oyuncular ne şartta gelmiştir ne koşulda gelmiştir bilmiyoruz tabii ama işte tabii arada böyle bu es Eskişehir Basket gibi yani e şimdi düşündüğünüz zaman yani Met gibi bir adam Eskişehir'de oynuyor evet. şu anda. Mesela yani e, Met bundan da 3 sene önce 4 sezon önce yani EuroLeague'de kral bir adamdı. İşte Zach King keza e, oynuyor. Şey i̇şte Zack Wright diyorlar. Eee Wright oynuyor Büyükşehir Belediye'de Yani çok yüksek bir oyuncu profili var ama çoğu artık kullanım tarihleri geçmiş. Ya bir de e, işte şu TBL'da... Erzüman Sünter konusunu konuşalım. O çok Ona ya yok yani o hakikaten şey yani ben onu söyleyeyim size e, yani o olay düzelmez yani hakikaten herkes gider. Adam PTT'ydi ya. Daha Türk Telekom diye şirket yoktu yani. Takımın koçuydu yani. PTT'nin koçuydu yani. PTT Türk Telekom oldu hala yani bilmiyorum. Bu, bu hakikaten şunların biraz değişmesi lazım yani. Abi işte Ankara'nın Yılmaz Vural adamı ya. Yok yok yani yok ben hani kötümser değilim işte çünkü iyi koçlar Yılmaz abi de iyi hocalır ya. Niye öyle? Yani. Hayda ya, Kemal bak. Neyse VTR'ye evet. girelim mi? Aynen öyle. Artık yavaş yavaş yapma vakti geliyor ben arkadaşlar. Ben o zaman Teşekkür son bir şey söyleyeyim hani son sözleri alacaksam. Bu Eren de bilir hani NBA'nin logosunda Celivez süliyeti var. Bilirim evet. Euroleague'de de Hı -hı. diyorum boktan boklamam için <gülüyor> netrimi koysa var. <gülüyor> ya daha ona sıra gelmez yani. Daha ona sıra gelmez <gülüyor> Ee, daha biraz zamanı var yani daha yani o, o yani sarası falan izlememiş olsak Bogdan Bogdanoviç'i koyarız ama yani e, ya Eurolig'in olması gereken şey e, Yasikeviçius'tur yani o kadar yetenek ve o kadar Şarat, mücadele yani. bence, bence de Bodiroga'nın bir adım önünde bence de öyle yani yani, yani. yok Bodiroga yani ben iyi, severim Bodiroga'yı ama mesela şu anki basketbolda bir geçerliliği yok Bodiroga'nın öyle söyleyeyim size yani Bugün bugün attığı sayıların %80'ini atamazdı Bodiroga yani. Emir i̇şte Emir mi olurdu diyorsun abi. Yani. İyi bir şey olurdu yani. Elim az gibi. çok az çok az çok. Az çok ama yok. Yani hani böyle bir figür gerekiyorsa EuroLeague için hani Öjeri Vesnin yerine o hani kaşa açılmış sarası. Ay. Figürü benden göre. çıktı ama kusura bakmayın ya. yapacak çok bir iyi. şey yok. Ben saççım. Basketbolda içinde kanunu evet. koyacağız. Yedim buradan kapatırsın. <gülüyor> Aynen öyle. Doktor sen bir Eyvallah. şey söylüyorsun. İyi yayınlar. Teşekkürler teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.